Başladık. Başladık mı? Başladık. Evet. Ne haber? İyi, ne olsun? Nasıl? Ee, şeyin, şey durum nasıl? Post e, Game of Thrones. <gülüyor> Allah, herhalde yani birinci sezondan sonraki en iyi sezondu bu sezon. Birinci sezondan mı? Sonraki. Evet. Birinci sezon mu? Çüş. Birinci sezonu kim hatırlıyor be? Yani birinci sezonu belki episodla episod kimse hatırlamıyordur da. ya yani şey anlamında en azından. İlk sezon ohan dalan bu falan deyip böyle bir o verdiği heyecan. Gen müsaade... yani şimdi e, anladım sen dedin de. Hı. Yani şöyle şöyle desek bence daha kolay olacak. E, geçen seneki ve ondan önceki sezondan e, daha iyi anlasın <gülüyor> bir sezondu desek belki. Evet ya çünkü sonuçta birinci sezon iyiydi ikinci sezon da iyiydi. Hikaye hani... ilerledi en azından. Evet yani üçüncü sezon da iyiydi. Hani aslında yani kendi kendi içinde iyiydi belli bir düzeni vardı belli bir ilerleyişi vardı sezonların ee, ve e, tutarlıydı yani ne bileyim hani işte şok anı işte bilmem ne şey episodu işte birinin öldüğü epikod falan gibisinden böyle hani belli bir düzenekte olası ilerliyordu ama sonra 4 5 biraz sıkıntılıydı 4 5 işte evet 4 5'te biraz sıkıntıya girdi iş ee, özellikle 5. E sezon evet hepsi şey yüzünden oldu ama Hani kitaba yetişeceğiz, tamam, evet. ha, ne olacak, değiştirecek Eski kitap çıkacak mı, çıkmayacak mı, George R. R. Martin'deki Aynen. yetiştireceğim ben 6. sezon çıkmadan 6. kitap çıkacak falan filan. Evet. Yani saçma sapan olaylar oldu. Baştan deselerdi ki ya, kitabı tam bir referans olarak kullanınız belli bir noktadan sonra. Çünkü hani biziler kitaptan daha hızlı gidecek. Belli, bariz. Bu elifin de yetiştireceği yani. yok. Yani. <gülüyor> yani. Ya evet orada bir baskı vardı büyük ihtimalle üstlerinde. Çünkü böyle bir kararsızlardı. Böyle bir hani karakterleri nasıl getirecekler, olayları nasıl bağlayacaklar falan. Biraz sıkıntıyı hissediyordum zaten. Bir de işte evet. şey havası vardı ya çok para harcadık. Evet. <gülüyor> falan böyle yaptılar. Biraz e, gaz gaz durumu yaptılar. Ne yaptılar bilmiyorum onu. O yüzden bu 4'te 5 böyle biraz hakikaten eee İlk 3 sezonun kalitesini değildi yani. E, o etkiyi veremedi. Ama şimdi bu sezonla şey, ipleri koparınca <gülüyor> e, yani, şu, yani benim için yani kitapları önce okumuş olan biri için belki de e, şöyle bir durum vardı galiba. <gülüyor> çok güzel. hep beraber Şöyle bir durum vardı. Şimdi kitaplarda e, senin hayal ettiğin şey e, belli bir ...standarda ya da e, başkalarının... ...kritiklerine tabi bir şey değil... ...tamam mı? Çünkü sadece senin kafanda oluşuyor... Evet. ...ve sen kitapları... ...şu veya bu sebepten seviyorsun... ...yani e, başkalarının değerlendireceği... ...kriterler üzerinden sevmiyorsun... ...mesela ben... E, ...kitapları işte... E, ...politik e, komplolarından... ...arkadan işte bıçaklamalarından... ...işte... Ee, adamın her yemeği böyle işte altı sayfada anlatmasından tamam mı? Yani bu detaylardan <gülüyor> anladın mı? Sa evet. Saçma sapan yerlerden, saçma sapan karakterlerin böyle cüp diye ortaya çıkıp ondan sonra da iki, iki chapter sonra, iki bölüm sonra o karakterin gözünden başka bir olay anlatması vesairesi. Hani bunlar hoşuma gidiyordu benim kitapta. Dolayısıyla kitapta hani ulan ne kadar yavaş gidiyor ya da ne bileyim e, bu şu anda biz Tam olarak hangi zamandayız? Şimdi biz bunu okurken Sansa ne yapıyor? Ya da ne bileyim? Brun nerede tam olarak? <gülüyor> Onları falan düşünmüyordum ben. Tamam. Mı? Yani o Sansa ne yapıyor düşünmediğine eminim. Evet, Sansa ne yapıyor zaten kimse düşünmüyor. Dur da ne bileyim? <gülüyor> i̇şte e, Jon Snow şu an ne yapıyor? Jon Snow'un hani 2 üç bölüm önce okuduğum hikayesi bunun şu an okuduğum chapter'ler arasında ne kadar zaman farkı var gibi şeyleri ben mesela çok düşünmüyordum. Evet. E, hani başkaları düşünmüş olabilir ama hani çok kişisel bir e, deneyim ya kitap okur. Evet. Dolayısıyla ben mesela o şey sıkıntısına hiç girmedim. Fakat dizi öyle değil. Dizi hem bana hem sana hem Ahmet'e hem Mehmet'e hem Sultan'a hem Ayşe'ye hitap etmek durumunda. Evet. Ve belli takibi bir... kolay olması evet, gerekiyor. Evet. Takibi kolay olması gerekiyor. Bu bölümü izlediysen bir sonraki bölümü izlemek istiyor olman lazım. Ya da evet. Bu bölümü izlemeden önce önceki bölümleri izlemiş olman lazım. Gibi bir... E, Sezonu, bir önceki sezonda ne olduğunu hatırlaman lazım. Evet. Yani dolayısıyla böyle saçma sapan karakterleri jüp diye ortaya koyamıyorsun. Aynen. Koyduğun zaman zaten bir sürü eleştiri geliyor. Ulan kaç milyon tane e, karakter oldu lan hangi birini hatırlayıp takip edeceğiz. Bu herif kimdi, o herif kimdi falan diyoruz. Yani. E, dolayısıyla hani bir... Lineer hikaye akışının bir şeyin olması lazım. Zamanlamasının işte bir, bir akışı. Bir dolduğunu... tutarlığın evet. evet. Bir, yani şey S&G e, ayaklarını yere bastıracak belli başlı e, noktalar vermen gerekiyor. O noktalar üzerinden gitmen gerekiyor. Ki e, kafalar karışmasın. Evet. Ve bunalmayasın yani. Şimdi Çünkü bunalabilirsin. Böyle bir yani kitabı, kitabı bile okurken mesela benim bunu aldığım yerler olmuştu. Yani mesela yani. Sansaları geçiyorsun tamam mı? Işte mesela Sansalar <gülüyor> veya işte ne bileyim Arya'nın hikayesinin belli başlı yerlerde biraz uzamış olması veya sanki yani böyle ne derler uzamış değil de hani bir çekiştirilmiş gibi anladın mı hikayesi böyle sakız gibi hale geldiği yerler falan mesela biraz beni baymıştı yani. O yüzden hani bu diziyi izlerken hani şuraları atlamışlar dediğim, dediğim ve sevindiğim yerler olmuştu falan. O yüzden o apayrı bir şey. Neyse ondan kurtuldular işte sonuçta bu sezonda. Hı hı. Bu sezonda kendi yollarını çizme e, yetkisine, e, yetkisine kavuştular. Evet. Da yani, e, şey yapmış. Bayağı etki etti yani. Evet bayağı etki etmiş hakikaten. E, Tabi yine herhalde George abinin şeyine ne derler e, onayıyla ilerledik. Ya sonuçta ilerledik. Herif, herif dizinin yapımcılarından bir tanesi tamam mı? Yani. E, hani geçmiş e, sezonlarda... Kendi yazdığı bölümler de var. Hani bu sezon olmadı bilim kadarıyla. George R. R. Martin'in yazdığı bir bölüm yoktu. Bilmiyorum. Dikkat ee, Ben de dikkat etmedim ama hatırladığım kadarıyla yoktu. E şimdi madem yetişemeyeceğiz. Şimdi bunun ya, şimdi, sezonu daha var. Ondan sonra şey... Bu kaçta bitecek? 7'de mi 8'de mi bitirecekler Şimdi önümüzdeki sezon 7 bölüm olacak. Ondan sonraki sezonda muhtemelen yine 7 sezon. Yani orada bir ipnelik yaptılar. Dediler ki... O ne demek bu? E, eee... Orada şöyle bir pislik yaptılar aslında. 14, 14 bölüm madem. Tek bir sezonda 14 bölümü de verdi mi? Evet. 2 e sezon yapıp 7'şer bölümden 2 sezon yapacaklar. 7-7 sezon... yapacaklar. Evet. Vay. Çok büyük şerefsizlikmiş. <gülüyor> ya peki benim anlamadığım bir şey var. Şimdi bu saatten sonra kim kitabı okuyacak abi? Ben okuyacağım abi. Niye? Çünkü ya yani diyorum ya kitap, kitabın sunduğu deneyim çok farklı bir deneyim. Ya yani... biliyorum ama sonuçta çok farklı, çok farklı bir hikaye var. Tamam mı? E tamam. Mesela farklı bir şey verecek olsa da Hı -hı. kitapta, haydi diyeyim. Hı -hı. E, hikaye akışı verecek olsa bile e, yani bu dizide gördüğümüzden ne kadar farklı olabilir ki? Yani ne kadar farklı oldu tamamıyla? Yani mesela işte bence... Johnson'un John baba, şey, e, babası işte Rheiger, Targaryen çıkmayacak mı yani kitapta? Şimdi? E, çıkacak. Yani <gülüyor> veya ne bileyim işte Bran aslında time travel mı yap, yapmayacak mı? Yani Yapacak. Mesela? Ama mesela şey olayı farklı birazcık. Ne bileyim e, kitaplarda Jon Snow'un bir olduğu çok bariz bir şekilde anlatılıyor. Yani, e tamam. E, Bren kuzeye doğru giderken işte <gülüyor> Jon Snow da şeydeyken hani e, sen Wildeekner'e doğru giderken evet, evet. hani işte bu e, şey üstünü öldürüp de işte onların arasına katıldığı evet. sıralar. Orada Jon Snow'un da Bran gibi hani bedenden çıkıp işte kurduna girebildiği vesaire gibi olaylar görüyorsun. Tamam mı? Yani evet. Mesela buna hiç dokunulmuyor şey dizide. Evet onu karıştırmalı. Onu Bran'e evet. Bran verdiler. Şu kafaları karıştırmak istemediler. Yani mesela o tarz şeyler var. Tamam mı? Bunun mesela belki daha ileride e, kitaptaki Jon Snow'un hikayesinde büyük etkisi olabilir. Anladın mı? Evet. Ne bileyim... E, Belki bir konu öldürmezler bilmiyorum. Ee, bu kitap bu ne zaman geliyordu? Yani güya çoktan Elif, gelmişti de. Elifler kitabın ismini bu arada son bölüme koydular biliyorsun. Evet evet. Ee, bu şeyi izledin mi? Neyi? Stephen King'le ile R. Martin'in... İzlemedim gördüm haberi değil mi? Muhabbeti de. var. nasıl bu kadar hızlı yazıyorsun falan diyor. Evet. <gülüyor> Çok komik orası. <gülüyor> hani çünkü son muhabbet o tamam mı? Stephen King diyor ki... George diyor eminim diyor bana sormak istediğim bir soru vardı içinde <gülüyor> böyle şey yaptım tuttum şimdi sonra diyor bunu ee, sorabilirsin şimdi falan diyor. o da diyor evet var diyor. nasıl bu kadar çok kitap yazıyorsun <gülüyor> bu kadar hızlı bu kadar çok kitabı nasıl yazıyorsun diye soruyor falan yani adam günde altı sayfa kitap şey altı sayfa yazıyormuş kim king king günde altı sayfa Evet iyi miş baya mutlaka diyor altı sayfa yazıyorum dedi Altı sayfa yazınca kitabı dedi. iki ayda bitiriyorum kitabı dedi. Doğru. Yani. <gülüyor> Mantıklı. Martin ne yapıyor mu ki? Herhalde iki, o da yani... iki ayda iki, iki chapter yazıyorum ben dedi. İki ayda iki chapter mi ne yazıyorum? Öyle bir laf ediyor. İki ayda iki chapter yazıyorsa onun kitaplarında zaten elli chapter olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> şaka gibi. <gülüyor> Ama yani adam Viking değil yani. Yani. <gülüyor> King nasıl yazıyorsun? Nasıl yazıyorsun? 6 sayfa nasıl yazıyorsun ya? <gülüyor> aklı almadı. <gülüyor> Haklı tabii. 6 sayfa, tabii sayfa boyutu, puntosu ne göre değişir sayfa dediğin şey ama. Ya, tabii değişir de yani 6 sayfa dediğin yine iş be abi. Çünkü gelmesini, yani gelmesini geçtim. Hani düşünsene her gün oturuyorsun bilgisayarın başına ve 6 sayfa yazıyorsun. Hani 3 saat çalışsan 6 sayfa yazabilir misin? Bilmiyorum. Çünkü... Sonuçta bir hikaye kurgusunu orada o sırada oluşturuyorsun yani. Eksikler, eklemeler yapıyorsun, çıkarmalar yapıyorsun. Ya yani zaten adam çok makine gibi çalışıyor demek ki. Herif. Şey, ee, hani ben bir de geziyor sürekli. Yani hani tabii gidiyor, oraya buraya gidiyor. yani. Oraya, oraya oraya. Oraya gidiyor, yani, ya. yani. <gülüyor> ya şey ama benim anladığım kadarıyla ee, hani bilgisayarın başına oturup da işte 6 sayfa işte yazmakla kitap çıkmıyor aslında. Hayır tabii çıkmıyor. Çünkü o, o yazıyor, onun ayda kitabın taslağını bitiriyor. He evet, işte onun işte rewrite'ı var, editöre gidip gelmesi evet. var, ondan sonra düzeltileri var, övürleri var, zıvırları var. Ama hani, ama kitabı yazmanın yani. kendisinden çok bu kitabı yazdıktan sonraki düzeltik kısımları daha uzun sürüyor genellikle. Ama onun çok temiz yazıyor. Yani şey. Adamın tecrübe anlamında eee Sonuçta Armar yani George'tan daha fazla kitap yazmışlığı var tabii düşünürsen. Ee, o yüzden adam tecrübe olarak belki çok daha hani o, o işler yani çok temiz çalışıyorsa üstünden yapılan şey daha sonra en fazla bir sene sürüyordur bitmesi kitabın. Yani çünkü adam neredeyse her sene kitap çıkartıyor düşün. Evet. Yani iki ayda taslağı yazıyorsa daha sonra hadi 3-4 ay onun gitmesi gelmesi falan sürsün. Yani bir bir senede basıyorlar işte kitabı. Yani, yani adam 3 çıkardı en son. Dink, <gülüyor> Mercedes üçlemesi. Evet, üçle. evet. Ha. E yeni son kitabı çıktı işte. O ilk kitap çıkalı kaç sene oldu? Dört sene mi, 3 sene falan oldu galiba ilk kitabı. E onu da hemen dizisini yapıyorlar işte. Ha, yani bir de hani sadece o da diyelim dizileri falan da şimdi saat October içinde ne yapıyorsa artık bir şeyler yapıyordur herhalde. Yazılımında senaryonu falan çalışmıştır. Elif'in şeyi bayağı kuvvetli. <gülüyor> derler? Yazım şeyi bayağı kuvvetli yani ya, Birazcık da belki şey hani hem fikrin gelmesi, işte yazması, bilmem nesi, onun dışındaki e, şeyi, e, bir de çalışma etiği, işte alışkanlıkları. Hani adam zaten bir kere bir kere bir şey hani ölümden döndü. <gülüyor> o, o, da, o da biraz aklını başına getirmiş olabilir. Ya o o ayrı bir şey de. Yani George, George abiyle bir evet gelişimi <gülüyor> falan yapsın da o, da o ben ben de. <gülüyor> o şeydi bir <gülüyor> George şey anlattı bir tane hikaye anlattı sonra adama dedi ki en hani en korkunç başına gelen şey nedir falan <gülüyor> muhabbet yapıyordu böyle ha. hani korku hikayeler yazıyorlar ya e, George dedi ki bir gün dedim kapıma bir tane paket geldi paketin içerisinden e, Misery'nin ciltli kitabı çıktı dedi. <gülüyor> e, en korkuttuğum herhalde Dehşel'e düştüğüm an budur dedi. <gülüyor> bir fan Elif'in fanlarından biri Misery'nin kitabını göndermiş. Yani bu ne demek? <gülüyor> yani yazmazsa Skerler yani. <gülüyor> O kitap bitecek. <gülüyor> Çok başarılı bir tehdit ya. <gülüyor> Ama Elif sallamamış yani. <gülüyor> ya işte... <gülüyor> Ama mesela belki bu yazım tarzlarından falan da farklı bilmiyorum. Hani Bildiğim kadarıyla yanlışım varsa da düzeltin zaten. George R. R. Martin e, Sam of Ice and Fire'ı yazmaya başladığında 3 ciltlik bir trilogi olarak yazmayı e, planlıyordu. Herif yazdı. Ondan sonra bu 3 olmayacak sanki yani sığdıramayacağım 3 cildi dedi. Saika. Ondan sonra bu seri 5 serilik bir 5 ciltlik bir seri haline getirdi. Evet. Ondan sonra 5. cildi dedi ki Çıktığında Ya ben 5. cildi de sığdıramadım 2'ye böldüm dedi 4. Yani şey, cildi de sığdıramadım 2'ye böldüm dedi Muhtemelen 5'i de 2'ye böleceğim dedi O da sana 7 ciltlik seri tamam mı? Yani herifin yazılım tarzını seviyorum Yani detaylı olması işte bir cildin 1300 sayfa olması Hoşuma gidiyor benim <gülüyor> Ama e, 1300 sayfa demek Normalde 300 sayfalık <gülüyor> 4 tane kitap demek tamam mı? Yani abi bir de <gülüyor> Bir de şey değil ki e, adını söyle e, puntolar küçülüyor. O evet. 1300, 1300 sayfa değil o yani. yani. Normalde. <gülüyor> ya bak mesela ilk kitabı aç. Hı -hı. Tamam mı? Puntolarla ilk kitaptaki puntolarla son kitaptaki puntoları karşılaştır. Yemin ediyorum 3 punto falan düşük. Ve 1300 sayfa o, <gülüyor> o baskı <gülüyor> farkından falan olabilir. Baskı Çünkü... farkından falan değil ya baya yani ben mesela böyle üst üste denk gelmişti tamam mı? İşte kaç, neydi 5. Kaç kitap vardı şu anda? 5. Dö değil 4. Evet. kitap bitirdim. Hemen işte 5. kitap var. 5. kitaba geçtim tamam mı? 4 ile 5 arasında şöyle bir fark olabilir. Çünkü e, muhtemelen senin de benim de e, aldığımız ilk 4 cilt. Tamam başka e, firma mı diyorsun? E, evet. Amerikan Baskı. Ya tam onu anladım da. Yine ne fark eder? 5. cilt şey. E, İngiliz Baskı. Abi tamam ama. Yani şöyle bir şey var. Yani farklı beş basın. Ye ye ye ye yani yeni evlerinden çıkıyor. Farklı yani tamam farklı basım olayın anlamı ama bak 5. kitapla şey 4. kitapla 5. kitabı al tamam mı? Hı hı. İstediğin daha farklı basım olsun. İkisi de yaklaşık işte bir 1000 sayfa mı? Diğeri 1200 sayfa mı bilmiyorum. İşte aralarında yine 200 sayfa oynuyor galiba. punto e, şey punto farkı var ya. Yani. Punto farkı derken punto büyüklüğü var farkı. Yani 5'in 4. kitapta 5. kitabı geçerken bir punto düşüyorsun. Var, evet. ama sayfa da artıyor. Evet. E, elif demek ki normalde aynı puntoyla çıkarsalar olacaksa da 1500 sayfa belki. Yani hani öyle de bir gerçeklik var yani. gittikçe puntolar düşüyor. <gülüyor> Sığdırmak için ne yapacak ne şaşır. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Şöyle bir şey de var tabii. Mesela Stephen King'in bu O kitabını bastılar. Ondan sonra şey ne? Ne derler? Ee, ne derler? Uzun versiyonu varmış o, o onu Tamam mı? Hı hı. Ben bilmiyordum. Bizim okuduğumuz 300 sayfa falan bir şeydi galiba Hı -hı. zamanında konuştuk. Uzun versiyonu bastıları onun kesilmemiş versiyonu. Kaç sayfa? 1000 sayfa mı? Saçma sayfa <gülüyor> bir şeyi var. Ulan dedim biz ne okuduk peki? 300 sayfa 400 sayfa bir şey okumuştuk biz yani. Saç çatlasın. Hatırlıyorum ben. Çok kalın değildir o kitabı. Yani bir de <gülüyor> King'in de böyle abuksuk şeyler var. 1000 sayfana yazdıysa o için. Oturup kim okuyacak beni? Daha bilmiyorum. Neyse şimdi boş ver bunları da. <gülüyor> evet. Diziye dönelim. Geyi boş ver de diziye dönelim. <gülüyor> Altın sezon. Altın sezon. Oldum. Altıncı bölümden girelim işte en son biz abi, 3, 4 altıncı, 5 çiz çekmiştik. Altıncı, Altın bölümden, sen... altıncı bölüm şimdi boş var ya. <gülüyor> bölüm bölüm gitmiyorum artık abi bitti sezon bitti. Genel olarak konuşalım. Şimdi oturup da altıncı ya çünkü altı ve yedi miydi? 7 sekiz milyon çok şey bölümler, stabil bölümler yani. yani. Yok altı altıncı bölüm işte şey e, hold'da sonra geldi. Od hold değil mi? He, hold, yok hold. Ankl Benzin geldi. Evet. Bence'nin gelip onları kurtardığı bölüm. Yani şimdi şöyle konuşalım istedim ben daha çok. Ee, hani bu sezonda daha çok böyle aklında kalmış olan olaylar ve hani e, konuşmamız gereken olaylar gibisinden bir şey belki konuşuruz diye düşündüm. Çünkü okay. şu, şu saatten sonra bölüm rükabı yapmanın bir anlamı, bir anlamı yok, yok bence yani. <gülüyor> Sıçtık onu yapamadık. Son <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <zaman da> yapamadık. <gülüyor> ee, o yüzden şimdi oturup tekrardan şey yapmaya günah çıkarmaya gerek yok. Bu ya yani benim mesela bu bölüm bu sezonla ilgili bir sürü şey var. Hani öne çıkan tabii. İşte biri Hold the Door. Ondan sonra Hold the işte door nedir ya? ya ben bilmiyorum. Dur. İşte Hold the Door var. Battle Bastard mıydı? Evet. Eee e, o o bölüm zaten herhalde bu sezonun mükemmel, en acayip yani mükemmel yani. bölümüydü. Evet. Ee, ama Sansa'ya da en gıcık olduğum bölümdü. Ee, yani e, aslında e işte onun dışında John, ee, John da mal ya abi. Jon <gülüyor> yani, konuşacağız dur. Saf duralı konuşuruz. <gülüyor> Benim de diyeceğim birkaç laf var orada. <gülüyor> onun dışında ee, yine son final sezonun yani şey son bölümde yani birkaç sahne var hani. Bana ama ben hani böyle seyrekken final sezonu seyrekken evet böyle oha muha falan o şekilde izledim. Hı hı. Ama sonra sonra üstüne düşününce ya böyle çok şey... Ne derler? Çok da muhteşem bir final sezonu gibi gelmemeye başladı bana. Ee, özellikle yani çekimler anlamında ve anlatım anlamında olarak... E, biraz aslında o kadar da iyi değil de o bölüm bence. Tamam o zaman şöyle diyeyim. Şimdi 6. sezonda ilk aklınıza gelen olayları böyle bir değerlendirerek değerlendirerek gidelim. Tamam. Hodor. Hodor. <gülüyor> iki <Ikea> reklamlarına... <gülüyor> Aynen ya. Neden o Abi yemin ediyorum bak ben bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Söylemişimdir. söyledim galiba. O, o, onun podcast'ini çekmiştik çünkü. Ha. Evet. Yani ya hakikaten sen gitsen tamam Hı -hı. mı? Editörne veya kitaba bas çok adamı desen ki benim bir karakterim var ya Podor. Ya yani, Hodor diyor. Onun hikayesi aslında bu desen yemin ediyorum kıçına tekme yer atarlar seni dışarı. Yani <gülüyor> <gülüyor> bunu bu kadar zamandır sır olarak tutmasının nedenlerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani sen ben gidip böyle bir şey söylesek e, yüzümüze gülerler. Hadi bu Ar George R. R. Martin deyip ciddiye alıyoruz ama. Hayır, e, muhtemelen söylememiştir zaten. Tamam mı? Söylemem. Ben olsam söylemem lan. Dalga geçerler oğlum. Yani çünkü e, Bu arada kitapta gerçekten öyle bir olay olup olmadığını henüz bilmiyoruz. İşte mesela kitapta evet Hodor'un da aynı şekilde mi bağlayacaktı acaba da iyi hadi siz bağlayın ben sonradan arkadan bakarım mı dedi yani. Bilmiyorum. Yoksa bunu hani nasıl bir şey otuttular bilmiyorum ee, ama açıkçası ya bilmiyorum çok gerçekçi bir fikir ama olmuş yani hani iz, izliyorsun hadi be falan diyorsun yani <gülüyor> ama iyi peki olabilir hani kabul ediyorsun anladın mı? Evet. böyle bir şekilde kabul etmeni sağlıyorlar ama düşündüğünde bence dünyadaki en gerçekçi <gülüyor> karakter e, kısaltması. karakter evet, ismi ben... kısalt. Hodor'u falan geçtim. Hani Hodor, Hodor, Hold the door, bilmem o kısmı geçtim. Ama şey motivasyonunu yani sevmedim aslında. Yani bunca sene bir şekilde empati kurup sevdirdiğim bir karakter var. Evet. Tamam mı? Ve adama öyle bir son yazıyorsun ki bu herifin burada var olmasının tek sebebi bu. Aslında Heh. ne e, <gülüyor> a, e, şey kendi rızası var bu işin içerisinde evet. tamam mı? herifin çocukluğunu hayatına sikmişler. tamam mı Aynen. ve büyüyünce sen kapı tutacaksın demişler Aynen. senin tek hayatındaki amacın bu kapıyı tutana kadar da beni sırtında taşı demişler tamam mı aynı yani bu Hodor karakterine bence yapılmış çok büyük bir ayıp yani ya hem Hodor karakterine hem de Hodor karakterini seven okuyuculara sevilenlere falan yani Herkese bence yani orada şey vardır bu mudur hani... lan orada bir şey vardır mesela hani der ki bir seçenek sunarsın da bu çocuk bunu kabul eder tamam ben bunu bir misyon olarak görev olarak e, yüklenmeye kabul ediyorum der evet. olay farklı olur tamam bu herif e, hani bu amaç uğruna kendini feda etmiştir fakat bir zaten o sahnelerin hepsinde şeyi görüyorsun herif zaten hiçbir şey yapmak istemiyor tamam mı hani evet, tamam evet. belli başlı yerlerde işte alıyor çocuğu sırtına alıyor koşuyor kaçıyor falan filan ama Bren onun beynine girmeye başladıkça herif böyle şey oluyor. E, korkuyor Brandon'dan. Evet, tamam mı? Evet. İşte eee saldırdığında işte yine korkudan böyle dururken Bren yine tecavüz ediyor herife. Evet. Geçmişe dönüyor. Geçmişi değiştiriyor mu artık? Ne ne bok yiyorsa orada. Herifi bu kadere mahkum kılıyor ve herif köle gibi ondan sonraki bütün hayatını o herife adamak zorunda kalıyor. Yani aslında şey değil ki şimdi Mesela şey diyebiliyor diye muyuz? Eee Hodor aslında bütün olacak her şeyi biliyordu. Diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Bilmiyorum. Ya yani Ama... aslında diye aslında diyebiliyor muyuz adam? Yani aslında adamın hani böyle korkak, ya yani boyuna göre e, korkak olmasının nedenlerinden bir tanesi e, olarak hani e, aslında varacağı yeri biliyor olması ve ya... oraya varmak istememesi gibisinden bir, bir düşünce. Ben onu söyleyebilir. Ben onu hissetmedim açıkçası. Tamam mı? Ben onu hissetmedim çünkü herifin şey şu ana kadar kendi için düşünebildiğine dair hiçbir ipucu vermediler tamam mı hep söyleneni yapıyor söylenen yapılmadığı zaman da zorlanıyor bir şekilde işte beyninin içine giriyorlar ya da hadi yap hadi yap diye gazet İşte o söylenen de aslında yani çok böyle şey ne derler sevinerek yapmıyor yani belki birkaç yerde sadece yok o gülerek işte, bir şey yaptığını biliyorum yani çünkü köle abi o evet, anladın mı yani Söylenen şeyi yapması için eğitilmiş. O şekilde büyütülmüş. Zaten bak annesiyle olan bir sahne var ya o herifin, İşte bak bu herif ne kadar büyük, ne kadar güçlü. İşte buna bir kılıç kalkan versek, eğitsek bak karşısında kimse duramayacak diyor. Anne evet. diyor ki ya bizim oğlan öyle öyle değildir. İşte hani nedense onu yapacak. Hani savaşa gitmeyecek bu herif. Hani diyor. Yani onun üstüne işte felç geçiriyor işte artık ne geçiriyorsa orada. Evet. Ondan sonra da bu herif hayatı boyunca e, hani bel tek bir amaca hizmet edecek e, bir robot haline geliyor. Yani o da. Evet yani yapmak istediği bir şey var. Hevesli olduğu bir şey var. Evet. E, onun, onun da yapılmasına izin verilmiyor. Ama onu annesi mesela onu korumak için yapıyor. Tamam mı? Savaşa gitmesin de ölmesin bu çocuk diye. Başkalarının evet. işte savaşlarında işte şey olmasın, kurban olmasın. Da. Ama yine öyle, oldu. yine öyle oluyor. Yani karakteri böyle çok harcamış oldular bence. Ve o benim canımı sıktı biraz. Yani ne bileyim hani bir de Hodor'nun olduğu gibi kabullenmişken evet. bir anda böyle şey olması e, ölmesi yani ve böyle bir anda dizden çıkması yani böyle bilmiyorum. Çok kolay sindirilebilecek bir şey olmadı. He. Evet. Aslında. Çünkü abi altı sezonluk olması bir karakter bu. Evet. Ee, başından beri her yerde olmuş bir şekilde. Sonuçta bütün yolculuk boyunca e, bulunmuş olan bir karakter. Hani adamın hakikaten bütün altı sezon boyunca olma, olan varlığının sadece kapı tutmak <gülüyor> üzerine kurulu olması, insanı hakikaten bir tuhaf yani hayat sorguluyorsun. Bu mudur ne o Hodor üstüne <dönüştümden> hayat sorgulama <gülüyor> yapıyorsun yani. O yüzden evet Hodor hakikaten yani Hodor e, ilginçti yani. Evet. Sansasyonel o, o Sansasyoneldi ama bence e, hem karaktere hem de şeye e, bir ayıp yani. Aynen. Onun dışında hani şeyi gördük. Ne derler? Bencilik... White Walker'ların nasıl ha. yapıldığını öğrendik. öğrendik. E, üstüne Benjen geri geldi yani. Benjen'in geri gelmesi güzel oldu ya. Çünkü birfi. Nereye kayboldu? Ne oldu? Ne bitti? Merak ediyorduk açıkçası. Kaç zamandır. Ee, e, i̇lk ciltten ilk, ilk sezonundan beri merak ettiğimiz bile bu. Aynen hani bu adam gitti de nereye gitti arkadaş. Ee, o yüzden hani o güzel oldu onun dönmesi. Ve hani yani mantıklı bir şey yapmışlar tabi. Adam sonuçta şey ne derler? Yarı White Walker sayılır. Evet. Ondan sonra O, o şey gibi. Blade gibi. tamam. Evet. Blade gibi. <gülüyor> Day Walker. Day Walker. <gülüyor> Bakalım hani başka bir faydası olacak mı Acaba Ne onu merak ediyorum Hani tam kurtardı Bren'i falan Ondan sonra ama o kadar mı yani Yani olacaktır bence Kitaplarda sanki Birazcık daha önce görüyoruz ve Bu şekilde görmüyoruz diye hatırlıyorum ben Tabii Yok okuyalı... biraz üstü kapalı görüyoruz galiba Evet okuyalı baya oldu ama kitaplarda Hatırladığım kadarıyla bu e, Tree en son e, Bren'i bulup götüren herif Ya peki şey değil miydi aynı zamanda bu herif? Ee, bizim neydi çocuğun adı? Old gitti. Ha. Sen. Ha. Sem'i de şeyden kapıdan geçirip kurtaran e, değil miydi sanki? Uncle Benjen. Ya olabilir. Kitaptırsan böyle bir şey hatırlıyorum. Hani ben geçemem. Sen, siz geçebilirsiniz sadece. Falan. Evet. Evet. Olabilir. Buradan geçiyor. Hatta tam böyle şeyde karşılaşacaklar. Karşılaşamıyorlar mı? Ya da karşılaşıyorlar mıydı? Bran'lerle karşılaşıyorlar mıydı? De, tam mi? o sıra zaten. Yani işte, Bran zaten şey. Kuzey'e gitmek için Tam duvarın, evet, duvarın e, gizli bir yerinde e, hani bir geçitten geçiyor. Ha, evet. Sam de aynı geçitten geliyor. İşte orada bir karşılaşıyorlar falan. Öyle bir şey hatırlıyorum ben de. Evet işte dediğim gibi yani Uncle Benji'nin çıkması e, güzel bir sürpriz oldu. Onun dışında e, bu bölümde yine hani biz geçen senelerde konuşmuştuk bu e, şey neydi? Ironborn hmm. Greyjoy'la evet. Greyjoy'ların hikayesine değinecekler mi acaba? Hiç, hiç değinecekler mi? Yoksa tamamen onları sallayacaklar mı? diye bir muhabbet çevirmiştik geçen sene. Hı hı. Bu, bu sene ona biraz dokundular. Dokundular. Ee, şey ama e, sen söyle. Ben kitaptaki halini seviyorum mesela o hikayenin. Evet kitaptaki hali bence de güzel. Çünkü orada yani şey görüyorsun mesela hani Westeros'un Niye Seven Kingdoms dendiğini aslında bu ufak nitelere evet. odaklandığı zaman kültürlerin işte aslında inançların ne kadar, farklı olduğunu, de kadar evet, aynen, farklı olduğunu görüyorsun ve onları incelemek hoşuma gidiyor. Fakat aynen. dizide iyi bir iş kotardıklarını düşünüyorum. Çünkü o derinliğe zaten hiçbir zaman inemezlerdi. Yani. O in, ya zaten ona inmeye kalktığın zaman her şey için şu an e, çektikleri her bölümü bir sezona yaymaları falan gerekebilir. <gülüyor> çünkü e yine de... George R. R. Martin öyle yazıyor. Tamam mı? Aynen. Çünkü o Kingsmut olayı Bayağı uzun sürüyor orada. Evet Kingswood bayağı uzun sürüyor hakikaten. Ee, ve hani adamların şeyini falan da işte sonuçta gösterdiler. Nasıl e, kral yaptıklarını. Evet evet. Ondan sonra hani geleneklerini göreneklerini, huzurlarını az çok zaten kafamızda bir şey oluştu. Yani bu, e, sezonun, için. bu sezonun mesela yani eleştiri konusu demeyeyim de hani alay konularından bir tanesi de şeydi hani ulan bu insanların şey e, teleportasyonları mı var? Nasıl bu kadar hızlı evet. hareket ediyorlar falan. Ama son bölümde falan çok göze bakıyor. Yok mesela bakıyorum. işte Greyjoy'ların işte ta... Yani Greyjoy'lar şey de benim bildiğim kadarıyla yanılıyor da olabilirim ama şimdi diğer tarafında Evet. evet. E, en batı taraftalar. O zaman tamam baya böyle burundan dolaşıp gelmeleri gerekiyor. Ya da aşağıdan doğrudan dolaşıp gelmeleri Aynen gerekir. yani Dorne'la şey yakın. Tamam mı? Aralarında Nero'si var. Tamam mı? Dorne'la evet. e, işte şey tarafı Anadolu yakası yakın. Evet. E, fakat şey... E, Greyjoy'lar ülkenin ta en batısında ve en kuzeyindeler. Evet. O heriflerin kaçıp gelmesi, bilmem ne olması yani... Ama gemileri hızlı oğlum. <gülüyor> tamam da ne kadar hızlı olabilir ki? mi var yani? Ya sonuçta ya şimdi şöyle bir şey var. Bu ne diyeyim? Yani hani böyle şey oynarken, işte dungeons, dragons falan oynarken de yani işte şurada uyandığınız kasabaya yürüyorsunuz. O mesela kasaba yürüme kısmı o kadar sıkıcıdır ki <gülüyor> saçma saçma yapman gerekir yani. işte oradan yok bir tane goblin saldırır yok araya bir tane quest attır, atarsın falan ki. Herifler en son hatta şey olur artık tamam ya işte vardınız artık kasabaya falan dersin. Hani böyle e, bir şey dungeon master için en sıkıcı en zor yerlerden biridir o boşluğu doldurmak. Şimdi burada adam ne yapacak yani? Hani sonuçta o zaman geçme şeyini nasıl verecek ki? Zaten zamanı ısıtlı. O yüzden toptan sitre etmişler. Bundan vardılar işte. Evet. <gülüyor> yani şey falan da sun işte. E, bizim Lannister'lar işte gidiyorlar şey işte Blackfish'e mesela. Tak diye bir bölümde gidiyor Elif. E, oradan oraya atlı kaç bin kişilik orduyla gidiyor yani böyle gösteriyor ya. Te, dağ tepe gidiyor ordu şey, tek tek nizam. Aslında o onlarla beraber Elif kalkıyor Kings de oraya varıyor falan yani. Tabii. De zaten şey. Adamın bir yılda e varacağı yere bir günde varıyor. <gülüyor> Ya hikaye anlatımda zaten şey olması lazım bir e, al, anlatımda seçicilik olması lazım tamam mı? Aynı. Yani e, mesela şey bir şey oluyor e, şeyde Kings Landing'de anında bütün Westeros duyuyor tamam mı? Ah kuşlar geliyor. Veer kadar gidiyor haber ama başka bir yerde başka bir şey oluyor kimsenin haberi yok. <gülüyor> aynı aynı zaman dilimde geçmiş aynı e, büyüklükte evet, önemli önemli bir o olay. O işi bozabilir hakikaten. O yüzden yani. onu iyi dengelemek lazım ama Doğru. bu sezonda hani birazcık daha hikaye aksın ve hani hikaye akan hikayeyle birlikte artık birazcık daha yoğunlaşmış bir aksiyon görevi moduna girdikleri için böyle çok kimsenin de çok üstüne takıldığını zannetmiyorum. Yani işte biz son bölümde artık böyle çok takıldık galiba. Yani verysin zaten şey olduğu insan olmadığı belli tamam mı? <gülüyor> Adam var. On <gülüyor> bir tane şeyini koymuşlar ya capsini yapmışlar asıl işte bir bir bir günde oradan oraya falan diye böyle Arası altta da verisi tipi var böyle şey yazıyor bitch please <gülüyor> ya ben şeyi gördüm çok güldüm galiba Geek can Sandiri Facebook'ta falan paylaştı böyle şey karikatür yapmışlar tamam 4 panay galiba Hı -hı. verisi envai çeşit böyle şey e, ulaştırma araçlarında görüyorsun tamam mı? bir tanesi de işte <gülüyor> sırtında jetpack var bir tanesi de şeye biniyor bu nedir hoverboard gibi kendi dengesini <gülüyor> sağlayan şey var ya. Evet. İki tekerli. Bir ona biniyor. İşte ne bileyim trene biniyor falan. İyiymiş. Şimdi onun dışında evet işte dediğim gibi White Walker'ları gördük. Uncle Ben'in geri dönüşünü gördük. Kingsmood ve Greyjoy'ları olaylarını dahil ettiler. Onu gördük. Ucundan hafif Dorne'u dahil ettiler. Şöyle bir gösterdiler, bir tattırdılar. Sonra bıraktılar o işi. Ee, Onun işte en son sezon sonunda hani evet. orası böyle şey oldu e, power, şey ne o e, yani bütün bu olaylar olurken Anastasia Spice Girls gibi oldu <gülüyor> Girl Power falan <gülüyor> Veri'si hani, zaten hani girl sayılır <gülüyor> topları yok sonuçta ya abi bütün bu olaylar olurken Hı. tamam mı hakikaten e, Ya bunlar öyle orada oturmak için mi gittiler abisimi neydi onu öldürdüler yani hani o kadar intikam alacağım intikam alacağım atıştılar. İşte i̇ntikam alacaklar işte deneylesi getiriyorlar daha ne yapsın hayır tamam biliyorum ama yani o kadar iş oldu herif minnet bir günde şeye gitti twin, twin towers'a gitti bilmem ne oldu orada zaten olay çok bunlar yattılar bütün sezon yani hayır, bütün sezon yattılar da böyle şey e, king's landing'de kilise patladı anda yani çok e, sekans olarak hemen sonraki sahne değil mi Evet, öyle bir şey. Çok komik oldu. Evet. Yani Onu hemen zaten, sonra, ki, evet. hemen sonraki olmayabilir ama işte yakın bir sekans böyle küçük diye işte büyük anne geliyor. Oğlumu öldürdüler. Enkazım. Torunumu oldu. torunumu öldürdüler falan filan. Oğlum, dur daha biz daha yeni anladık. <gülüyor> <gülüyor> yani daha <gülüyor> daha şokunu atlatamadık. Evet Şokunu atlatabilmedik. Sen nereden biliyorsun da sen şeyden çıkmışsın Haygarden'da haber gelmişsen Haygarden'dan çıkmışsın Doğan'a gelmişsin. Ondan sonra da şey. Hissetmiş. Hissetmiş. Evet. Ana yani, yüreği. doğru da biliyor. Hani, o bak, ben sana neler şey vadediyorum. Bak gör diyor. Vasilis işte e, evet. de duymuş zaten. O da o Anadolu yakasından atlayıp gelmiş. Veris uçarak evet. <gülüyor> <Üçerek> gelmiş. <gülüyor> Işınlanmış herif. Ya yani şey e, Doctor Who'da şey e, tam olarak hangi şey e, bölümde hatırlamıyorum ama galiba Day of the Doctor e, bölümü emin değilim. Orada şöyle bir şey var. Eee Doktora büyük bir tehdit geliyor klasik ve işte bilmem şey Victoria dönemi İngiltere'de yaşayan işte e, Neo e, bir karakterle tamam mı hmm. işte bizim companion ondan sonra işte Riversham bilmem ne bu erifler işte hani on e, bir bum yakıp böyle uykuya daldıklarında işte aynı yerde toplanıyorlar tamam mı Peki. hani rüyada zaman yoktur falan filan diye ha. Ee, rüya içerisinde zaman yolculuğu her zaman mümkündür muhabbetiyle böyle bir konsey toplantısı falan yapıyorlar. Peki. Herhalde verisinde öyle bir olayı var. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? hani Rüyasında görüyor böyle. Kuşlar söylüyor ona bir şeyler. Tamam mı? Ondan sonra kompleyi kuracağın insanlara da rüyasında dokunuyor böyle. Geliyorum ben şimdi. Dur, bekle diyor. <gülüyor> Daha olay olmamış ama atlayıp gidiyor. Neyse artık. Şeyin e, başka neler oldu? Ya ben o? şeye bir dokunmak istiyorum. Bu hiç beklemediğim bir şekilde bu şey e, The Hound'un hikayesi birden bir girdi çıktı. Ha evet. Hound ölmemiş meğerse. Evet ölmemiş. Meğerse oh. işte e, orada e, kilise dikiyormuş falan. Kilise dikiyormuş. Yani. <gülüyor> ya bir şey canım, bu Hound ölmediyse Hı. o zaman ekranda gerçekten öldüğünü görmediğimiz Hı. kişilerin ölmeme durumu varsa. Ama Hound kitapta da ölmüyor ki. Hayır onu biliyorum da. Hayır, şunu şunu demek istiyorum. Acaba Sanders Barrett'in öl nasıl emin olacağız? Ben ondan emin değilim yani. Öldü oğlum o. Ya ama ondan emin olamıyorum. Göster mi? Göstermedi abi. Yani her ne kadar Brian kestim kafasını falan dese de. Oğlum Brian'ın kucağına düşmüş. Brian sağ bırakır mı lan onu? Ya bilmiyorum. Ben çok inanamıyorum yani. Bir yerden çıkar mı lan acaba Di <gülüyor> diye düşünmeden duramıyorum. <gülüyor> ya o şeyi tam olarak yani özellikle castingi yüzünden. Acaba niye yaptılar böyle bir şey dedim. Çünkü o kilise dik erkenki sahne var ya ha. işte e, orada şey oynuyor. Ian şeyini oynuyor tamam mı? Evet. O işte hani. E, evet evet. Anladım. Rahip olarak artık ne bileyim. Ve onu öldürüyorlar tamam mı? 30 dakika görüyorsun ölüyor herif. Evet. Şimdi Hound'un rehabilitasyonu için evet önemli bir karakter olabilir. Bu herif ee, tekrar adam öldürmeye dönecek ama birazcık daha böyle iyiliğin tarafında adam öldürmeye başlayacak gibi bir durumu söz konusu. Evet. Ama velakin bu karakterin e, hani ienmek şeyin gibi bir herif tarafından oynanacak kadar da çok kritik bir önemi e, olduğunu düşünmüyorum. Hissetmedin bölümde? Belki... Yani demek ki ienmek şeyin demiş ki ben bu Game of Thrones'ta oynamazsam çatlarım. <gülüyor> bana bölüm bana bir rol verin demiş. Bunlar da kıramamışlar. Öyle mi diyorsun? Yani cameo gibi miydi? Gibi miydi diyor. Ya olabilir. Niye olmasın ki? Olabilir tabii ki ama ne bileyim sanki böyle ileride çok böyle etkili olacak gibi. Ya da belki şey. adamların e, çok oynatmak istediği bir adamdı. Yanmak şey. Abi böyle bir rol var oynar mısın dediler. O da okey dedi yani. Bilmiyorum. Ama bence Arya ile Hound'u tekrar eşleştirecekler. Yani e, Brienne of Tartt Sansa nasıl böyle bir e, efendi şövalye ilişkisine girdiyse... Bence eee Hound da Arya arasında öyle bir şey olacak. Evet ama Arya Hound'u öldürme şeyinde değil mi listesinde? Ama o öldürmedi zaten. Ha. Evet. Yani bıçağı saplayabilirdi. Saplamadı. Hatta evet şey dedi hani "Kalbim burada falan filan" dedi. "Sokuyorsun bak sivri ucuyla sokuyorsun, ölüyorum." dedi. Öldürmedi. Evet, ölüme bıraktı. Hı hı. Ama bir yandan da şey o o sahne hem kitapta da hem dizide de. hani eğer buradan kurtulursan, sen yine de benim için hani listeden silinmişsin, silindin modunda e, bir sahneyi, anladın mı? E, yani anladın ben seni ölüme bırakıyorum ama ölüp ölmeyip de kurtulursan, sen yine de benim listemden artık e, silindin yoksun. Öldürmeyeceğim ben senin modunda bir sahneyi. O yüzden bir dahaki karşılaşmalarında Aria'nın elinde ben seni öldüreceğim der e, gireceğini zannetmiyorum. Evet olabilir, mantıklı. Ben An şey falan diye şüpheleniyorum aslında. Bu Yen McShane'nin oynadığı karakter e, Faceisman falan olabilir mi? Hani Faceisman olabilir mi derken? Yani bir e, sadece bir manipülasyon olayı olsun diye Hando için. Ee evet. Hando tekrar işte dünyaya geri getirmek için. E, Abi olur mu öyle şey ya? Olabilir mi bilmiyorum. zannetmiyorum Bence öyle bir bölüm de o. diyorsun Evet. Bu Lemon Clark mıydı? Neydi? Kitapta aslında düzgün bir Karakter olan herifi de çat diye <gülüyor> harcadılar. Hangisi? O bir tane şey, e, Lemon Clock mu ne dedikleri bir herif var ya şeylerden bu. ha, ha, ha evet evet. Kitapta vardır ya evet, evet. Arya karşılaşan. Evet evet. O böyle pis bir olarak iki kere, iki defa gördük. Hemen astılar onunla gitti. Bu şeyler tekrar karşılaşması yani olayın tekrar e, tekrar dahil olmaları ne diyorsun? Ne? Brotherhood evet. Ya Brotherhood zaten hiçbir zaman kaybolmuyor ki hayır tamam biliyorum da yani dizi de bir anda tekrardan anons dahil olmalarını ne ediyorsun yani? Ya çünkü yani son bölümde artık şeyler belli tamam mı? Ee, şey moduna gel geldik yani klasik e, oyun reklamı moduna tarafını seç e, moduna geldik tamam mı? <gülüyor> yani bu senenin te teması o zaten. Tarafını seç. Bak Civil War'da da öyleydi, Batman ve Superman <gülüyor> da öyleydi. Neyse şimdi şey hazır. Ee, hani ee, bunu dinleyecek olan bayan arkadaşlardan özür dileyerek. Ne i̇şte, Ha, Histerik kadınlar birliği toplandı tamam mı? Sersi <gülüyor> hakikaten çocukları dahil olmak üzere onun işte Iron Trona oturmasını engelleyecek herkesle herkesten kurtuldu. Evet tamam abi iyice sıyırlı kadın. Ee, ben kitaptaki hani birazcık daha çok seviyorum. Orada daha bir histerik, o, histerik. gerçekten. Evet, ee, orada valla. böyle şey bu dizide e, çok fazla olmadı ama Sersi'nin böyle şey tripleri var. Ben işte böyleyim şöyleyim falan filan tamam mı? Hani, ha. e, o hisseliği görüyorsun. Belki burada işte feministler kızar diye yapmadılar. Ondan Öyle. sonra öteki tarafta da işte e, şey acıların kadını işte hani intikam peşinde olan don kadınları var tamam mı? <gülüyor> evet. Yani e, diğer taraftan işte Sansa o 9. bölümde bana göre yaptığı büyük pislikten sonra <gülüyor> e, onun yerine işte Jon Snow'un işte King in the North olmasına hani seviniyor gibi görünüyor da orada şey e, Littlefinger'la bir bakışmaları falan var tamam mı? Evet. Şimdi onu Şimdi çok... Ona aklına soktu şeyi. Evet. Çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Oraya geleceğiz. Tamam. Orada da şey ulan acaba falan işte şeyleri e, modeli var. Ondan sonra işte deneyris var zaten. Ben şey küçük dağları ben yarattım mı geldi artık o, <gülüyor> tamam mı? İşte ben şey yani birazcık da şey görüyorum orada. O deneyris modelinde ben kadın olma kadınlık kimliğimi artık bıraktım. Yani bu sadece bir araç benim için. Bundan sonra moduna geçiyor çünkü şey Dario falan da siktir ediyor ya. Evet. İşte e, artık ben e, sevgiliyle falan gidemem ve çünkü eğer işbirliği kuracağım şeyler olacaksa e, hanedanlıklar vesaireler evlenmem lazım. Bu bir politik e, şeydir. E, araçtır evet. evlilik. Tamam mı? Hani benim artık aşkla meşkle e, şeyim yok. E, kadınlık ihtiyaçlarım da şey yapmıyorum. E, evet. Mejderha var. mejderha var. Bir tane mejderha ama. Aynen. Uçarım yani gerekiyorsa. Öteki yandan da işte ee, şey en sevdiğim e, Arya. Ee, o da sikerler siz tat kavgası yaparken ben arkadan hepinizi bıçaklayacağım. Abi, o çok ilginç olacak ya. Ben en çok onu merak ediyorum. Ya o da hani işte ben kimse değilim modundan ben Arya of e, işte şey Winterfell moduna geri döndü ama onun derdi şey o da e, hani ben ismi e, bu kadar önemsiyor olmamın tek sebebi intikam. İntikam evet de ee, şeyini merak ediyorum ben. Yani Mesela dizide 7. sezonda nasıl e, Arya'yı şey yapacaklar. Hep böyle bir anda çıkıp ha ha ha merhaba ben Arya deyip <gülüyor> adamı kesecek. Bence, ya. bence öyle bir şey yaparlarsa mükemmel olur. Ya yani ben e, belki dinleyenler bilir. E, artık Kürt olmuş gibi nerd geek tarifalarında e, özellikle Amerika'da falan kürtleşmiş filmdir. Princess Bride diye bir film var. E, bunu sen de daha önce konuşmuşsun. Bilmem olabilir. Princess Bride böyle çok klasik bir e, hani e, prenses kurtarma hikayesidir ama komedidir tamam mı? hani kötü olmasının sebebi işte bu komedik e, unsurlar ve e, belki de şey e, hikayenin yer yer yani, e, hikaye aslında bir büyük babanın torununa anlattığı bir hikaye Hı -hı. fakat işte orada işte çocuk e, torunu işte bu bir kız hikayesi falan bana niye böyle aşıklı şeyler anlatıyorsun diye başlayıp sonra da işte Hani oğlanın da hikayenin içerisinde böyle kendini kaybetmesi falan filanına dayalı. Neyse. Peki. Ee, o filmin en ünlü repliği şey. Hello, my name is Indigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Tamam mı? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> İspanyol böyle usta bir kılıç ustasının e, şey hani babasını öldüren altı parmaklı bir e, katili ya da e, bir Kılıç ustasını arama hikayesi de bir iyan hikayedir o, o filmde. Tamam mı? Peki. Ve e, bu herif bunu her e, şeyde söyler. Her fırsat bulduğunda söyler bunu. Çünkü işte hani karşılaştığı herifin hep işte babasının katili olduğunu falan düşünür. En sonunda katiliyle karşılaşıyor bu herif. Hı. Ve e, şey herif bu redliğe san ne bir 10-15 kez. Söyleye söyleye öldürüyor bu herifi tamam mı? <gülüyor> Peki. Peki. Yani Arya'nın evet. Arya o, o, o şeyi yapması benim mesela çok hoşuma gider tamam mı? Abi şey her, durumda... her böyle böyle şeyler... Beklenmedik her anda böyle bir kapının arkasından, taşın altından... işte damdan falan düşük gelip... işte maskeyi çıkartıp... My name is Arya Stark from Winterfell... Deyip böyle... işte şey, şey Walder Frey'e söylediği gibi... İşte Hı. göreceğin en son şey... işte sana yukarıdan gülümseyen bir Stark olacak mesela bu repliği böyle her seferinde kullanıp adam değişmesi mesela ilginç olabilir Halloween ya hmm. arkalardan abi peki bu durumda şeyi de Arya mı öldürecek sence ee, Jamie. Ya Jamie'yi Jamie'ye de pis pis baktı çünkü bilmiyorum Jamie Jamie mesela şey bana kalırsa e, kitapta sanki birazcık daha böyle e, arındırılmış bir karakter halinde ama dizide tekrar onu bozdular gibi. Tamam Yani kitap nasıl devam edecek ha, bilmediğim için. Çünkü... Yani kendisi çünkü işte o Brienne'e verdiği görev. Aynen aynen. Anası falan filan biraz da aslında böyle e artık ben o eski Oathbreaker falan şey değilim. Aynen. E i̇şte sözümleri olacağım işte iyi, iyi olacağım falan filan kafasındaydı da. Sonra tekrardan bu işte Cersei'ye aşkını ilan etme falan birisinden evet. şeylere vurdurunca herifi ee, orada biraz bozdular yine. O yine de hani şey ne derler Blackfish'le olan muhabbeti hı hı. işte yine Brienne'le olan muhabbeti falan düşündüğün zaman ya, birazcık tekrar toparlamaya çalıştılar ama böyle biraz arada derede kaldı karakter. Ya Edmund yani. Edmund, Edmund e, Tully ile yok. Neyse ne? Edmund Hayır. Yok, Edmur demiyorsun, Blackfish diyorsun. Yok, Blackfish değil, Blackfish'in yeğeni işte. Ee, ha Edmur'la evet konuştu, evet. Konuşurken de şey diyor işte. ben benim dünyam Sers'ten ibaret. Sers'i Sers'in yanına gitmek için dünyaları yakarım. Evet, şey ya Diyor. Mesela o da ayrı bir e, tarafı evet. Ya işte böyle bir tuhaf arada kalmış bu durum haline. Evet. Çünkü şimdi özellikle İcinar da kalacak. Çünkü bir döndü. Kalan sağ kalan tek çocukları öldü. Evet. Ölmesi dediğiniz Sers'i. Aslında Cersei bunun havada tahta oturdu. Kimseyi artık din, din, dinlemeyecek yani, yani öyle bütün gözüküyor. Bütün çocukların ölüm sebebi zaten Cersei tamam mı? Yani. E, ve şey hani Jaime'ye de bir asker gözüyle bakacak gibi gözüküyor. Evet. Bu saatten sonra sadece ya komutan yani. Şey, şey de yapabilir mi acaba diyorum. Çünkü e, Tigerian'larda çok sık görünen bir şeydi bu. İşte e, şey ensest ilişki. Evet. Tamam mı? E, dolayısıyla resmen işte ee, şey e, Jamie'i kocası e, ilan edip e, yanına da oturtabilir mi acaba diyorum ama ama adam bir yani Commander şey olduğu için ne olduğu nasıl için? olacak? Ee, şey Asker olduğu için e, şey değil mi? Zaten hani kral veya kraliçe yani o bir şey olamıyor diye ben. Yok ya o zaten şeyken o e, Royal Guard'ken Kingsguard'dayken işte e, çocuk sahibi olamıyor bilmem ne falan filan da Kingsguard değil ki artık. Bunu kovdular ya. Ha, doğru tamam. İşte, bakalım ya. Biz sp bakıyorlardı birbirlerine en son. Evet. Ee, ama yani adam Tam Cersei'yi seviyor ama çocuğun ölmesinden pek memnun olacak gibi gelmiyor bana. Yani bilmiyorum. Şu ana kadar ki gördüğümüz Jamie zaten çocuklarından hep böyle hani birkaç kademe mesafeli bir karakterdi. Çünkü hiçbir zaman onları çocuklarıymış elif, davranamayacağını bildiği için iyi, ya, yani, Tam biliyorum ama adam da bir daha sonra kızına açıldı. Kız öldü kolunda. Evet. Adam ne yapsın yani? Hayır hayır, herif belli bir yani bu sene bu sezon bir önceki sezon hani o Brian'la olan olayı işte kolunun kopması vesaire sonrasında biraz adam olduktan sonra ya ben aslında işte bu ailenin bir parçasıyım yani üç tane çocuğum var. Yani enses ilişkiden çıkmış olmalarına rağmen ve bu çocuklar bunu bilmiyor olsa da tamam mı? Ben bu bu zamana kadar bu herif, bu çocuklara işte e, sevgimi göstermemişim Umursamamışım ama hani bunun bir değeri var deyip böyle bir kafasına bir dank ediyor bu fikirler. Sonrasında <gülüyor> hepsi ölüyor. Yani kızı kucağında ölüyor işte e, sen git eee Riveran'la geri aldık, geri, şey, e, gel deyip görev veriyorlar bu herife. gidiyor geri alıyor geri dönüyor oğlu ölmüş <gülüyor> yani bu herif de acıların çocuğu bir yandan da anladın mı yani sevsen bir bir dert sevmesen bir dert yazık yazık o da bir şey yapamadı böyle biraz ezik tamam mı Westeros'un ee, erkeklere en en erkek erkek Elgin? şeydi zaten ee, ne Tom u. yok Ned starttı o da o da gitti o da o da biraz saftı. O o saftı da... oğlum, onurlu. Ee, o da ilk sezon gitti. Şey, Tormund'un Brienne Bakış Yakısı'na ne diyorsun? Nasıl yani? <gülüyor> Tormund'un Brienne Bakış Yakısı'na o... Var yani, ya. Bence onlar evlensinler ya. Yani. İnternette olay oldu. Ha. Herkes kullanıyor onu. Ama süperdi o hakikaten ya. Bir bakıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> Acayip göz koydu ya. Evet, evet. <gülüyor> Direkt böyle şey hani... Gözüyle sikti derler. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Soydu böyle bakıyor. <gülüyor> çok iyi de o sahne. Kadın herhalde Brienne'nin en, en çok korktuğu anlardan biri. Ama Brienne'nin de orada şey gösterdiği şey her, tüm insanların sahip olduğu o yüzeysellik tamam mı? Ulan seni olduğun gibi kabul edecek birini bulmuşsun ama beğenmiyorsun herifini. Abi ama kadın aynı zamanda çok şey ya onun sahibi iş iş şey, etiği yüksek yani. Yok iş etiğinden falan bahsetmiyorum. Yani o işte beni olduğum gibi kabul yani edecek hiçbir erkek olmadığı için ben de işte böyle yaşıyorum tribinde bir kadın tamam mı? da da. Şey. Ama öyle bir adam çıktı seni olduğu gibi sevecek bir adam çıktı karşına. Ama sen onu işte beğenmediğin için... olduğu gibi sevecek diyorsun da herifin her, her, bakışlarını görmedin mi? <gülüyor> hani insan ben de olsam ben de tırsadım. Adam sevecekti. Hiçbir hakikaten yani. <gülüyor> öyle öyle böyle baktı neyin hani ne bir böyle şey al bakarsın, ondan sonra ee, nelerde kur yapar gibi bakarsın, bir de <gülüyor> tournament gibi bakarsın. <gülüyor> Tournament'un bakışı da bizim Beyoğlu'ndaki yolundaki turistlere bakışı işte ya. Yani. geldi falan diye. Hmm. Öyle bakınca afedersin ama Brienne de yani sonuçta iyi aile kızı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> hani Allah işte biliyor. Şey e, peki bu. Hadi senin şeye gelelim, orayı konuşalım. ne Sansaya. Yok Sansaya falan gelmeden, e, şeyleri görmek mesela bu sezon hoşuma gitti. E, böyle ülkenin daha az bilinen ufak tefek yerlerine gittik ya. Ha. Mesela e, Sem, Semin, Semin evine Eld, gittik. İşte ondan sonra Ben şeyi görünce çok hoşuma gitti ya. Old Town'u gördük ya. Evet. Old Town'u gördük. Çubaneği falan. Old, evet. Old Town'u gördük. Ondan sonra şeyi gördük. Bear Island'ı gördük. He. E, şey Şeyi falan yani. Semmin memleketi hayvan gibiymiş lan aslında. Değil mi? Evet. O baya zengin onlar aslında. Evet. Yani o onları görmek falan hoşuma gitti. Özellikle yani bu sezon ve belki de tüm sezonların gelmiş geçmiş en iyi karakterlerinden bir tanesi şey o Lady Mormont. Ha, li Lianna. <gülüyor> evet, Lianna ya. <gülüyor> o kız acayip ya. Hakikaten. Acayip. Ben... Ne, ne ayar çekiyor ya, ayarci <gülüyor> Yani, öyle bir kızım olsun istiyorum. <gülüyor> Ayarı versin, değil mi sürekli? Ayarı versin abi. Yani, şey iftihanesini hatırlıyor musun? Battle of the Bastards'dan önce, bu iki taraf böyle, e, şey, bir, bir e, savaş alanının ortasından bir toplanıyorlar. Ya yani işte, evet. Jon Snow şey diyor, hani, birebir takılalım, adamlar evet ölmesin evet. falan. Orada arkada böyle pis pis bakıyor ya kız. Evet evet, Hayır sif, o kız yüzünden mesela şey Yani ben olsam o, o şeyden e, Savaş alanına çıkmayabilirdim <gülüyor> <gülüyor> Mü Mükemmel Aynen. ya kız şeyi Aynen kız, kız çok iyiydi ya Son bölümde de ayarı verdi de Oğlum asıl şeyde verdiği ayar çok süperdi ee, Jon Snow ile şey geldiğinde Sansa <gülüyor> gittiğinde bunları Adam istediklerinde ha, Ayarı veriyor veriyor veriyor Ondan sonra peki diyor Kaç askeriniz var diyor 36 diyor <gülüyor> Zalıtım 62 miydi? Yani ne bileyim işte. Ama yüz değildi yani. Şeydi. Evet, yüz değildi. ne? <gülüyor> o kadar mı falan? <gülüyor> ne, ne var beğenemedim ne. Aynen. <gülüyor> Onlar da sesini çıkartamıyor ya. Allah, yani, bir avuç adam için mi bu bu ayarıydı? Bu, bu? ayarıydı. Hem de ufacık kızdan falan. Bir şey oluyorlar, orada bir tilt oluyorlar ama aynı zamanda kız da haklı falan. Çok iyiydi yani. Aynen. Liyana var mımsız. Kızım olursa birini Arya, birini liyana. <gülüyor> Peki şey ne diyorsun ee, Davos'un redliste ayar vermesine. Ya ben o sahnede ağladım ya. Niye? Hı? Ya aldın Ya o herif haberi yokmuş ya kızı yaptıklarından. Kimin? Davos'un. Davos'un. Winterfell'i geri alıyorlar. Nasıl haberi yok lan Davos'un? Yok. Yani e, Stanis'in. Hayır ama Davos zaten yani haberi yok ama ya yani, haberi yok demeyin de. Yani içine doğuyordu diye biliyorum, hatırlıyorum ben. Çünkü orada hani diyor ya e, herife hani gönderiyorlar. Sen git şey, duvara git falan diyorlar herife. Ondan sonra o da işte kızı da alayım gideyim falan yapıyor hani. Evet. Çünkü bir şey olacak hissediyor. Kızı da alayım gidiyor. Yok kız da ama kalsın kız falan diyorlar. Ondan sonra orada bir içine doğuyor zaten herifin de. Tabii o yokken yaptıkları için bütün hepsini. Evet. Yani i̇çine illaki doğmuştur. Doğru et. Evet. Bilmiyor aslında. Doğru. Ama Ben biliyor gibi düşünüp şey yapmadım ama aslında bilmiyor. Evet, orada şeyif görünce atış hı hı. Ee, yanmış onun hediye ettiği oyuncağın evet. yanmış olduğunu görünce orada anlıyor. Aa, evet orada anlıyor doğru. Oğlum ben bayağı bildiğin şey oldum ya orada yıkıldım. Evet doğru. Ben öyle düşünmemiştim hiç. Yani biliyor diye şey yap denersen böyle kalmış aklımda. Ya herif mükemmel oynamış zaten orada. Ya, adam evet. Davos çok iyi bir karakter ya. Ya kalbim çok çok kırıldı o saniyede. Ulan bu erif bunca yaşadığı ve feda ettiği şeyden sonra bir de üstüne bu bir de şey zaten kadın kadının da yani hakikaten yani, yani, yani bütün... hata yaptım deyip duruyor vuracağın ağzına yani bütün dizi ve karakter dinamikleri bu bunun üstüne bu dinamiğin üstüne kurulu aslında bütün hikayede. Ve belki de bizi ilgi e, çeken ve bu e, hem kitabı hem diziyi sevmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi. Her karakteri sevmemen için ve sevmen için birer sebep veriyor tamam mı? Evet. Ve birini tercih ediyorsan diğerini de reddedemiyorsun. Evet. Yani şimdi bu kadın e, Red Priestess. Hani kendi başına da karizmatik bir kadın. Güzel bir kadın. Eyvallah. O, o yönünü de seviyorsun. Ama yaptığı şeyler var tamam mı? İşte Jon Snow dirilttikten sonra öğreniyor ya mesela şey ee, kızı yaktığını. Evet değil mi? John Snow'da mesela, bir bok gibi kalıyor ya. Yani. Evet. Mesela işte Davos ondan önce biliyor olsa mesela bu kadının işte o kızı yaktığını gidip de Do John Snow'u diriltmesi için hani gitmezdi. Değil mi? Yani. Muhtemelen. Neyse bir orada. Orada keserdi gibi. yani. Aynen. aynen. Ama Çok yani edeyim. olmuş bitmiş işte bütün davası olmaz muhabbeti üzerine kurulu olduğu için her şey ne yapacağını bilemiyorsun. Yani o yüzden John Snow da şimdi sen benim hayatımı kurtardım falan filan. Şimdi öldüremem seni. O yüzden siktir git güneye diyor. <gülüyor> ne yapsın herif? İşte yapacak bir şey yok. Adam neylesin ki kadını şey geri getirmiş sonuçta. Aynen. Allah işte. Evet. Orası hakikaten çok acayip bir sahneydi. O yüzleşme iyi oldu ama. Evet. Şimdi bir şekilde eee John'un Johnla Bren'in bir araya gelmesi lazım ki John tarafında bir e, büyücü olsun. Bir işe arasın Bran. Şu ana kadarki en işlevsiz Stark ya Bran. Bran değil mi? Evet. En işlevsiz Stark. Yani şeyde kitapta bir şeyler yapıyor yine tamam mı? İşte kurdun içine girip işte Jon Snow'yu uy uyarıyor bilmem ne falan filan. Ama e, şu dizide en işlevsiz Stark. Yani Rickon bile orada ölerek bir işlevi vardı çocuğun. <gülüyor> tamam mı? Johnson e, duygusal bir hata yapmasına sebep verdi, bir işlemi vardı ki orada bir sürü fan teorisi vardı aslında işte e, e, Little John Umber işte hani Rickon'u gerçekten yakalayıp getirmemiştir işte orada bir şey komplo vardır. O kurtun kafası biraz küçük sanki e, direwolf değil o falan filan demiştik ama yani demesek de olurmuş direkt çat diye gitti çocuk. <gülüyor> Rickon'a hakikaten çok kolay gitti ya. Evet. O kadar işte teori uydurduk. Ben şeye de çok üzüldüm. Ee, Neo çocuğun adı. Ne? Kim üzüldü? Selsinin oğlu var ya. Ya ne üzüldün lan ona? Mal. İşte o yüzden saftirik bir çocuğun tekiydi, tamam mı? Abi işte ama yani olamazsın ki. Zaten saftirik olduğu için yani gitti Elif'in high sparrow'un çeyi oldu yani kölesi Ay. oldu. Şöyle düşün ama yani zaten o yani kral olsun diye yetiştirilmiş bir herif değil. Ayrıca yaş olarak da çok Ol, küçük. Ananın sözünü dinleyeceğim. Ananın. Ondan sonra da tamam mı? Ondan sonra da şey e, karın diye tam kendisinden çok çok daha büyük seksi bir kadını vermişler. Tamam mı? O... o zaten bitirdi onu. Evet, herifin o ilk bekareti aldığı sahneyi hatırlıyor musun? Geçen ha. sezon. O oh, işte bir daha yapalım falan. Yani. Evet. yani o o şeyi tatması fena oldu ya. Evet. Ondan sonra tabii ki. Bırakmadı. Aynen, o kadın ne dese onu yapacaktı. Orada. E, Marjorie de hani bir şekilde e, kafasını kullanıp e, ben bunu e, High Sparrow'yla bir el sıkışıp bir şekilde hallederim moduna girdi. Gezzekalı da ayrı Evet. Ya aslında gezzekalıydı. Marjorie'nin her zaman yaptığı şeyler mi, yani değil mi? Marjorie, Marjorie e, kendi çapında aslında e, mantıklı i̇şte. olan şeyi yaptı. Tamam mı? Sersi güçsüzdü çünkü. E, bir konumu yoktu. Ordusu yoktu. Ee, ve High dayın bir e, şey olarak e, yancı olarak e, alırsak biz Sersi'yi deviririz zaten e, kraliçe benim hani, hı hı. E, kral da elimizde aynen e, Scaris orta, ortalığı modundaydı ben, yani iyi bir hamleydi ama Cersei'nin de e, hepsini bir araya getirip patlatacağını Az tahmin etmedi da, yani evet High da gerideki aldığı var tabi tabi yani, Sparrow... yani Adam kendi yobazlığıyla gitti işte Mal o kadar <gülüyor> inanınca da öyle olur Gözün kapalı oluyor çünkü ya iyi oldu High gitmesi de Yani tabi iyi oldu da yani yani daha Uyanamadı orada... yani anladın mı adam, adam da stratejik düşüncesi bu kadarmış herifin Ya orada işte e, Kitaba göre mücadele çok azdı Çekişme azdı hani Çünkü sanki birdenbire High Sparrow ne derse o Ondan sonra birdenbire işte e, Marjorie High köpeği Ondan sonra birdenbire hop Sersi hepinizi yaptım. Bitti. Ee, biraz hızlı oldu şeyler yani, ama Yani orada birazcık daha böyle bir Bizans oyunlarının falan olması ne isterdim. Ben o rahibeye Mount'ın artık ne yaptığı hiç hayal etmek bile istemiyorum. Abi o, o en çok merak ettiğim yerlerden biri oldu benim. <gülüyor> <gülüyor> yani adam buna ne yapabilir? <gülüyor> yani şimdi Ne yaptı hiç bilmiyorum. Yani, ben... O konumda olmayı hiç istemezdim. Ya yavaş yavaş öleceksin dedi. Hı hı. E, ya o Elif'in yavaş yavaş ölmesi ne olabilir ki? Yani adam bir koydu mu ölürsün zaten. Ha, üstünde yatıyor belki. Tamam mı? Ağırlığıyla yapsan eziliriz işte. zaten. O Elif hayvan gibi yani. Herifin... Yavaş yavaş ezile ezile ölmüş Adam şeyin çenesini ayırdı ya bir önceki bölümde. O sparrowlardan bir tanesine. O çeneyi ayırmayı boş ver. Elif şey... ayırdı oluruz. Kafayı çıkardı. Şey <gülüyor> Aynen. yaptı. Mortal Kombat finişim yaptı? Aynen finish mi yaptı. <gülüyor> Fatalite <O>, yaptı. <gülüyor> Umurili ile beraber çıkartıyordun kafasını. Şehin yani, kafasını patlattı. Ee, ha. Şeyin. Neydi o? Oberin. Ha evet. Yani herif. E, o yüzden. Hakikaten o kadın ne yaptı çok merak ettim ben. Valla bilmiyorum. Bu arada şeyi nasıl şişlettiler? Neyi? Grand Master'ı. Grand Master'ı. Evet ya. Ben o sahnede kıl oldum ya. Niye evet. lan çok güzel oldu herife. Ha çok güzel oldu herife de. Ya. Çocukları öldürttü ya. E işte ama çocuklar şeker için demek ki her şeyi yapıyorlar. Evet. Yani o, o biraz şeydi. Ama onlar işte demek ki Varis'in yani nasıl bir şey varmışsa hakikaten e, kuş <gülüyor> ordusu varmışsa yani. Ya yani bu, bu tarz şeyleri Varis de yaptırdı belki zaten. Evet. Yani i̇lk defa yapmış oldukları bir şey olmayabilir çocukların. Yani tabii yani şey göndermeleri de falan var ne dediğim sonuçta Afrika'daki çocuk askerler hani e, sorumluluk sahibi olması gerekenlerin işte genç nesilleri yanlış yönlendiriyor gibi hani, hani aynı aynı şey şeye de sosya, sosyal eleştirileri de içeren bir sahne olarak değerlendirebiliriz ama yine de yani temiz sahne. Çocuklara hepsini bıçaklatmanın bir alemi yoktu. Çocuklar onu hani oraya getirdikten sonra orada bir tane herhangi bir asker bile o Grand Master'i kolaylıkla temizleyebilirdi, anladın mı? Yani evet alabilirdi ama adam pis işlerini bile o çocuklara yaptırabiliyor işte onu gösteriyor. He. Evet. Yani bunlar sadece whisper hani dedikoduları şeyleri konuşulanları taşıyan değil aynı zamanda aslında böyle bir e, gizli bir ordu. alttan çalışan evet, gizli bir ordu yani tehlikeli yani. Evet. Hani sadece bilgi sızdırmak için anlamında değil baştüründe tehlikeli bu çocuklar. Şey e, bu bir de şey muhabbeti var ya. O kadar Wildfire şeyini kimsenin hı. altına ne zaman koymuşlar falan. Ya işte bu sezon onu o tarz şeyleri düşünmüyoruz. Hayır yani... bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Orada yalnız şöyle bir durum var. Eee... Tyrion'ın... Bütün Wildfire'ı harcamış olması lazım. Hayır olur mu? Tyrion sonra söylüyor şey şey ise Hani senin baban da manyaktı. Hı hı. Sen evet. de onun gibi manyak olup davranma falan dediği orada bir muhabbet var ya evet, evet. Orada söylüyor Tyrion. Bütün her yere Wildfire'ı koydurmuştu. Ve kimsenin bakmayacağını bildiği için e, asıl septin altına saklamıştı Wildfire'ı falan. Kimseden muhabbet dönüyor orada. Evet dönüyor. Bütün Wildfire'ı şey kullanmıyor yani. Hay, Blackwater yani, savaşında kullanmıyor Tyrion. Mikus mahveten işte, kalıyor. Bence e, hani o bir kurgusal hikayede istediğin zaman, istediğin yerde, istediğin şeyi yaratabilirsin sonuçta. Tamam. Yani ya biliyorum ama hani bu şey değil yani Elifler bütün wi-fi septin altına yerleştirmemişler. Evet, zaten varmış orada. Ya zaten orada da bir stok varmış yani. O stokun orada olduğunu hani serseri nasıl biliyor? Bilmiyorum. Demek Bunu, ki evet. bu biliyor bir şekilde. Ne şey biliyor muhtemelen işte? O ha Grand Master biliyor. Evet. O da çocuklardan falan yani salıp bir şekilde öğreniyorlar herhalde. Çünkü diğer e, herifi de şey Sparrow. Çocuk yönlendiriyor ya oraya. Hı hı. Ama tabii ya yani White ile bütün sette uçurmak <gayet>, gayet mantıklı bir <gayet> yani. hareket olmuş. Evet. Yalnız ben şeysin oldum orada. Neye ee, sinir oldum yani? White Fire sonuçta çok korkunç ve acayip bir şey olduğu için hı hı. bence efekti biraz yapamamışlar. Yani orada abi şehrin yarısını gitmesi gerekiyordu evet. ve yani orada delik açılması gerekiyordu delik. Yani çünkü o kadar wildfire doldurmuşsun. Yani öyle kontrollü bir e, wildfire olmaz diyorsun. Evet yani bir kere yanmaya devam etmesi lazım. Yani Hı -hı. şehre yayılması lazım aslında. Hani öyle patlayıp kalan bir şey değil ki bu. Ee, yani hani Blackwater Bey savaşından falan hani kitapta en azından mesela Antalya'dan falan da biliyoruz yani herifler suya düşüyorsun, suda yanıyorsun. Hı -hı. Hani her yerde yanıyor yani. Ve yayılıyor sürekli. Birinden birine geçiyor. Hani o Davos'un falan gelirken gemiden diğerine geçmişsin falan gördüğü o dehşet anları mesela onlara anlatır Korkunç bir şey yani Wildfire. Hakikaten. Yani gördüğü, değdiği her şeyi yakıp devam eden ve başka şey atlayan, bitmeyen bir yangın olduğu için ee, orada baya aslında sadece patlama değil, o yayıldığı yani orada bir, bir şey göstermesi gerekiyordu. Biraz zayıf kalmış o acıdan. Evet. Ya, ona ha, ama sen... tabii Wildfire'ın ne olduğunu hatırlamıyorsan <gülüyor> hani ilk sezonda sadece bir kere gördük. İlk miydi? İkinci sezondaydı. Yok ya. <gülüyor> ya ikiye ve gördüm. Ha Öyle bir şeyle gördük. Hani çok hatırlamıyorsan onun ne olduğunu siktir O bütün set uçtulan zaten falan hmm. fark etmeyebilirsin ama aslında ben biraz daha yani orada bir efekt şeyi isterdim. Tabii canım yani şehrin yerle bir olması. En azından yeni şey bundan sonraki sezonda hani orada bir çukur açıldığını falan gösterseler güzel olur. Bir de şey ben anlamadım. Şimdi o sonuçta kraliçe davası tamam mı? Sep'te bütün soyluların girdiğini gördük. Kim kaldı lan? Kim kaldı derken? Yani teknik olarak mantıken şimdi düşün kral kralın annesi tamam mı? Kraliçe'nin abisi böyle şey e, Sep'te bir dava da şey yargılanacak tamam mı? Ev. Evet. Sen e, soylu broker şey falan artık, gitti, ne boksadı O hand of the king de gitti. Tabii tabii. O gitti orada, mi? Yok, gitti mi? Gitti gitti. gitti, gitti. Kim oldu Hand of the King? Yok şu anda Hand of the King. Şey, şey olmuş olabilir o, o olmuş. uçurdu zaten. Ambesi yani uçtu. E evet, uçtu. Yani hmm. ben demek istediğim şey o hani krallıkt e, bütün şeydeki small council yani, o yani o, small council gitti. Yani bu e, herkes uçurdu aslında o ya. İngilizce'de işte e, şey derler ya Royal Court. Hmm. Yani o e, sağda solda e, kralın tahtının e, olduğu odada da duran. Tamam mı? İşte soydular, e, çetesi. Bunların hepsi uçtu. Tamam mı? Setle birlikte. Çünkü onlar davayı izlemeye gitmişti oraya. Kimseyi de salmadılar dışarı. Sersi bunları patlattı. Sersi, Sersi bunları patlattı ama e, taş töreninde yine salon doluydu yani. Bu adamlar kim peki? Abi işte demek ki gitmeyin demiş bazılarına. Öyle mi diyorsun? <gülüyor> Neymi, yetişemeyenler. <gülüyor> geç kal, hadi hadi geç kılıyoruz falan. Ya anne falan filan. İşte çocu çocuğu, çocuğu, çocuğu, çocuğu isal olduğu için gidemiyor. <gülüyor> Herkes Paris <barış> değil ya. Yani. <gülüyor> Şans eseri kurtulanlar. Şans eseri. Ya da işte mineral yediler. <gülüyor> of kesin şeydir yani orada da hani. Asıl sen işte şeysindir, hani ilk oğlan değilsindir, üçüncü oğlan falansın, sen gelme demişlerdi, Hı. tamam mı? Ee, ya zaten <gülüyor> yani Cersei kendini kraliçe ilan etti kim takar onu yani. Millet yerde zaten kendini bir kral, bir kraliçe, bir şey ilan ettiriyor. Vallahi, hani King's zaten kim kral, kim kraliçe, kim sallıyor ki oğlum şu an? Kimsenin onun da değil. Kimsenin onun da kendi kendine değil. takılıyorlar yani. Şimdi... Battle of the Bastards'a gelelim istiyorsan. Gelelim abi. Vallahi bence şey tarihinin, televizyon tarihinin zaten garanti en iyi savaş sahnesi. Bence de. Ve belki e, görsel sanatlar tarihinin de en iyi sahnesi olabilir. Bilmiyorum o kadar da bilemiyorum da yani televizyonda benim şimdiye kadar gördüğüm en iyi e, savaş sahnesi hakikaten. Savaş sahneleri. E, herhalde bu bölümdeydi. Böyle izlerken içim çıktı. Evet evet. Sonra ben bayağı şey oldum bazı nerede. Gerildim ben ya. Yani. Gerildim ve irkildim tamam mı? Evet bir de şeyi de çok güzel çekmişler. Çünkü görmek istemedim bazı şeyleri. Ee, ama gözümü de ayıramadım o Adamın ya yani adamın işte o ezilmesi. Aynen. Adam ne kadar kastrofobik içim çıktı yani. Ha bir de şeyi de bilmiyorsun ya. Bir de atların çarpışması mesela. Ha atların çarpışması. Bir de şey yani Game of Thrones izlediğin için tamam mı? Evet. Yani ad, her an herkes ölebildiği için de <gülüyor> öyle bir hani şeyin yok. Hani ne bileyim Braveheart izlerken mesela hani diyelim Braveheart'ta da işte savaş sahneleri şeydir falan sonra çok kanlı ve e, yoğundur. Hani orada biliyorsun yani Helip ölmeyecek. Anladın mı? Yani, Ölüyor tamam, ama. Ya tamam da o en sonda artık <gülüyor> en sonda zaten bu bo bok yolda gidiyor ayrı ama hani savaşta hani yani Helip bütün savaşları kazanıyor hani böyle bilmem ne. Ondan sonra Evet, işte o koydu, geçirdi tam falan. Böyle çok o gerilim yaşamıyorsun. Burada o gerilimi de yaşıyorsun. Herif eziliyor, o anlıyorsun. Bu bok yana gitti bu, kesin. Yani ölecek diyorsun kesin yani. Hani çünkü yani %50 <gülüyor> %50'nin üstünde olma şansı var. Game of Thrones'ta böyle şeyler. <gülüyor> bir kere kaldırdık, bir daha öldürmeyiz diye bir kural yok sonuçta. Yok ama veya işte hani ne olacak ne bitecek. İnsan onun stresini de yaşıyor. Ee, bir de orada eziliyor eziliyor Allah'ım bir kurtulamadı falan böyle. Bir, bir, hayır orada zaten bunaldı. böyle bir şey var hani bir pes ediyor belli bir noksa evet pes ediyor yani, falan sikerler diyor. tamam ben çıkmayayım yatayım burada ondan sonra ya ama yatmasam mı acaba falan. Şey, şeyin dehşeti de çok iyi ee, hakikaten o panik anının dehşetini falan da çok iyi çekmişler yani sıkıştırıyor yani o böyle falan kalkanlarla bunların etrafını sarıyor ya hı hı. abi yani arkan ceset dağı Evet. Ondan sonra önden sürekli eliften sıkışıyorlar. Ya o ceset daha olayı, yani. olayı biraz e, hani tabii o anda birazcık e, rahatsız oldum ama çok da üstünü düşünmedim tabii. Yani o cesetin cesetlerin o şekilde yığılması için birisinin fiziksel olarak yığılması lazım. Sonuçta savaş alanı düz tamam mı? Sadece ölmek için bir yere gidip de yatmıyorsun. Yani ya işte orada şey doluyor ya, okatıyor ya o pezemek. Aha. okları atıyor okları atıldığı anda elif oldun yere yığılıyorsun zaten evet. ee, işte bir yandan da kapışıyorlar falan derken böyle Hayır. yani o cesit daha tabi olayı işin şeyi ne derler abartısı ee, tabii. anlatımı yani hani e ve bilmiyorum aslında yani e senin dediğin gibi cesit yanın olur mu lan savaş alanında dersin ama yani, yani. eliften o kadar güzel yapmışlar ki evet. neden olmasın diyorsun anlıyor musun hani o olabilir tabi hakikaten o savaşta ölüyorlar üst üste öldükçe birikiyor ceset yani ve böyle bir savaşta olabilir yani insana böyle çok yapay gelmedi bana mesela. Yani bana geldi ama o, o çok önemli değil. Ki ee, hani şeyi de gösteriyor o. Yani işin e, dehşet tarafını da e, göstermek anlamında. Yani sonra, bence baştan sona göstermek anlamında. O sahnede şey yani şey başta olmak üzere e, hani Ramzi'nin e, Rickon'a hadi koş falan deyip savaş alanının ortasına göndermesi. Evet. Ve Jon Snow da bile bile tamam mı? Kurtulacak bu çocuk, ya Şey, ölecek bu çocuk. Baris. Ama hani o bir, bir işte yüz, binde birlikte ihtimal kurtarırım, zamanda yetişirim deyip atına binip koşup gidiyor ya. Evet. Yani o, o, o sahneden itibaren işte Rico'nun oku yemesi, ondan sonra da işte şey... Adamların saldırması. Ve en sevdiğim sahnelerden bir tanesiydi. Herif en sonunda tamam ya işte hani Besmele çekerek <gülüyor> kılıcını <gülüyor> alıyor ya. <gülüyor> Elime işaret getiriyor. Ya sonra Allah. Sonra, Bismillah. <gülüyor> yani bu da sonum buraya kadarmış falan deyip tamam mı? Orada Kara Murat'a bağlıyor. Ha. Çekiyor <gülüyor> kılıcı ve orada şey düşünüyor. Bu ordunun tamamı John Snow'ya dalacak tamam mı? Evet üstünden geçecek yani. Ha. Sadece üstünden geçse yeter. Bir şey yapamazsın. Ve o tam o anda John Snow böyle tamam ya işte ölürken bir kişiyi He, bir ne götürsem kardır deyip tam işte kılıcı savuracak. Bu heriflerin aslında ona doğru koşmadığını fark edip sonra adlar çarpışmaya başlıyor ya. Evet. O, o saniye de çok muhteşem, iyi çekmişler. Muhteşem evet. bir sahneydi o. Yani diğer aynen. o savaş sahnelerinden şey e, ya yani onlardan ayrı hani adamın sırtından bakıyorsun akın akın bir şey geliyor. Şimdi, e, o bir atlığı... de böyle önden yani böyle o şey sahnesi var ya böyle elinde kılıç duruyor. Hı hı. Önden böyle geliyorlar atlar yani böyle. Evet. Bayağı koştura koştura geliyorlar. Evet. Oradaki şey çok... Çaresizlik çok güzel oradaki. Çaresizliği şey. görüyorsun, ondan sonra hasiktir ne oluyor'yu da görüyorsun tamam mı? Çünkü evet. atlar çarpışmaya başlıyor, insanlar ölmeye başlıyor falan. Ve kimse aslında John doğrudan bir saldırı yapmıyor tamam mı? Evet. Ve Siktir lan ne oluyoruz falan diye bir afallama durumunu da çok iyi göstermişler o kardeşinin içinde bir de. Evet. Zaten şey de e, gerçekten çok iyi. E, o kar, yani mesela e, hani bunu böyle başka birileri daha konuşuyorduk da. Hani bu tarz savaş sahnelerinde hani et, savaşın içinden çekilen sahnelerde hı hı. E, böyle çok şeydir ya. Sanki turn-basedir ya. Ee. Evet, evet. Sıra hani e, biri gelir vurur. İşte o, onu öldürür. Hani böyle hiç kimse sanki rastgele gelmez de etrafındakiler hiç bunun sanki etrafında böyle bir koruma bubble vardır. Anasıl karakterinde. işte o bubble'a biri girer onunla dövüşür onu öldürür. Falan filan böyle bir şey vardır. Evet evet. Ee, ne derler? Ya sanki. Evet. Ayrı bir sahneymiş gibi çekilir ha, ya. Evet evet. Sanki böyle oradaki binlerce kişi teke tek dövüşüyormuş gibi. Ha, ha, gibi öyle gösteriyor. Aynı, aynı ortamda teke tek dövüşüyorlarmış gibi bir durum olur. Ama mesela yok öyle bir şey. karambol yok kim, yani kim, sonuçta kimi tutarsa, kim kime sokarsa kim oradan bir, bir geliyor buradan bir şey geliyor yani evet kim kime sokarsa yani olsun onu mesela çok güzel yapmış herifler ya ya orada böyle ağzım açık kaldı yani çünkü Jon Snow işte etrafında savaş oluyor hakikaten onun. ve o savaşın içindesin sen yani. Ee, ve işte yanından at geçiyor. bir diyecek tam vuracak ona. Mesela atlı geliyor ona çarpıyor falan. <gülüyor> Anasını götürüyor. Bu, bu, o sırada gelen diğer atlıyı bir tane vuruyor. Herifi uçuruyor. Bilmem ne. Böyle hani o kadar organik çekmiş ki herif. Ya başıma, ee, başıma bir şey gelmeyecekse bence yani e, Lord of the Rings'lerden çok daha iyiydi. Abi şimdi <gülüyor> ya Lord of the Rings'lerden çok daha iyi derken Lord of the Rings'ini çok karıştırmanın bir anlam yok ama Hani ne bileyim başka benzer bir şey ne söyleyebilirsin bu şeyle ilgili savaş sahnesi ilgili? Çünkü ya Lord of the Rings'te böyle bir savaş sahnesi olması pek mümkün değil. Ki. Oğlum nasıl yok? Nasıl mümkün değil? Ee, Yar ertesi gün sabah 9'da doğu bak sahnesi öyle ya bir. Tamam sahne. da ama şimdi bir dak yani şimdi Lord of the Rings'teki e, o ne derler e, büyülü hovum yani o. Ya anladım orada yani bir doğru yani o Lord demin o? Lore Farklı bir şey o. Ne derler? Daha fantastik. Yani o fantazi ya abi sonuçta. Ee, bir fantazi hikayesi o. Bu mesela Game of Thrones'da da tam fantastik şeyler var. Ama e, gerçek yani sonuçta bir şey de var. E, i̇lerleyen. E, bir tarih sanki e, olayımış gibi anlatım da var. E, o yüzden hani orada evet bilinen doğuya bak deyip de yukarıdan işte böyle sanki ondan sonra Hazreti bilinenlerin inişi gibi çekimler falan. Bunlar Ondan sonra the Lord of the Rings de sırıtmıyor aslında çok. Ve yani hani bekliyorsun o taşya seyrediyorsun. Çünkü oradaki o epiklik işte aa işte büyücü geldi kurtardı Gandalf geliyor hey yavrum falan. Hani o, o başka bir şey yani. Şimdi onunla karşılaştırmak ya ona bakarsın orada işte Boromir'in hani ölmeden önceki savaşı var. Yani çok böyle birebir savaş şeyi istiyorsan. Yani Boromir'in e, Boromir'in yani Boromir e, savaş sahnesi yakın zamanda bir, şey, bir yerde izledim. E, Herif zannedersem 10 tane ok falan yiyor ölmeden önce ve okları da sırayla yiyor tamam mı? Yani... E tamam işte bu şey gibi yiyor. Or. Bir tanesi bir de şey. Dev gibi yiyor işte. Evet. Uruk-hai orku yiyor ama böyle tamam mı? Kolum kadar. Bir tanesi saplanıyor düşüyor. O sonra... aynı, aynı sahne şeyde var işte. Nerede? Bizim Jon Snow'un Ramsey'e doğru giderken ama elinde <gülüyor> kalkan, kalkan olduğu için. Ya yani. <gülüyor> e bizimkinde yok ne yapacağım? bizimki. <gülüyor> Ned oğlum o. Ned Stark. Her türlü. Evet. O ol gibi <gülüyor> Bu arada böyle bir not e, o Boromir'in ölüm sahnesinde şey e, beni e, en çok böyle şey hani sahneden, olaydan koparan şeylerden bir tanesi. Bunu eğer tekrar izleyecek olursanız dikkat edin. Onun bir borusu var ya işte. Evet. Boromir'in borusu. Evet. O şey e, kırılıyor ama tam böyle ortadan ikiye yer oluyor. Tamam evet, mı? Evet evet. Ve şey e, bu ee, şey kalıptan kalıpla basılmış plastik bir şey oldu o kadar çok belli oluyor ki tamam mı çok <gülüyor> lineer bir şekilde basılmış şey kırılmış ve şey hani bir yerinden böyle tam kırılmadığı için sallanmış ama şey hani bazı oyuncaklarda pet şişelerde falan şey ee, görürsün birleşme yani. yerinde aynen birleşme yerinden kırılmış tamam mı Abi işte şimdi yani diyor ya ben hani onu görünce yüzün efendisinin yüzün efendisi dediğimiz şey aslında ...Hobbit'in yazdığı kitap ya... Hı hı. ...aslında o yüzden kitaptan uyarlama... ...yani hani normal... yani ...Tolkien'in yazdığı kitaptan değil... ...Bilbo'nun yazdığı kitaptan uyarlama... ...yani Bilbo'nun yazdığı kitaptan... ...ondan sonra Tolkien uyarlama yapıyor... ...gibi düşün... ...sonra onun da filme uyarlanması yapılıyor... ...yani o yüzden sahneler... ...hani ee, şey gibi yazılmış... ...efsane gibi yazılmış yani... hani ...Hobbit hı. çünkü Bilbo sonuçta... ...gördüğü şeyi aslında abartarak yazıyor... Niye düşünebilirsin yani? O yüzden hani o sahneler yani e, kitapta da olsun işte filminde de olsun e, aktarıldığı zaman veya düşündüğünüz zaman işte ne bileyim hani şey sahnesi de öyledir ya e, ne derler? Saworana şey karşı hani yüzünün nasıl bulunduğu anlıkta bir sahne var ya hı hı. hani orada da işte ondan sonra o anda şey kılıcını salladı ve Sauron'u yok parmağını uçurdu falan Hı -hı. ya. Sauron bir koyuyor 3000 kişi uçuyor. Hı -hı. <gülüyor> Bizimkine bir koyuyor sadece kılıcı kırılıyor. <gülüyor> hani böyle <gülüyor> hani kralı yani. bir bak olmuyor. Elindeki koca meisle herife bir gömüyor. Bir şey olmuyor da diğerlerini bir koydum 3000 kişi uçuruyor falan gibisinden böyle bir sahne var ya işte o yani. hep dediğim gibi o başka bir şey yani anlatım tarzı. Burada, burada adamlar gerçekçi ve hakikaten o dehşeti ve o karambol anını vermek istemişler. Ve onu çok güzel vermişler. Evet yani sonuçta istediğin kadar iyi bir savaşçı ol. Oradan çıkabilmek için senin her şeyden çok şansa ihtiyacın var. Bunu görüyorsun. Evet evet aynı. Yani savaşta bu tarz birebir savaşta çünkü yani hem şansın da lazım yani. Şans da gerekiyor. Sağındaki, solundaki, önündeki, arkandaki adamdaki dövüşüyorsun ama e, havadan da ok geliyor. O geliyor. Evet. Orada, orada bilmem ne geçiyor, oradan atlı geçiyor, buradan bilmem ne geçiyor. Üstüne adam düşebilir, At düşebilir. Hani saçma sachiye o keyfetesini hakikaten durup o şey savaş sahnelerini takip ederken hani eee John öldürdüğü heriflerin hani onun tarafında mı, karşı tarafında mı? Evet, onu da anlamıyorsun. Onu anlamadım ben. Tamam mı? Ben de anlamadım lan. Bilmiyorum acaba adam kendini adamını öldürüyor sanki. Wilding falan öldürüyormuş gibi geldi bir anda. Evet, evet. Bir de hani herifin üstünde o kadar çok kan var ki, o herifin o herif olduğunu ya da işte Johnson'ın olup olmadığını diğer insanlar nasıl anlayacak ki? İşte çok çok şey yani tuhaf. Bir yani orada yanlışlıkla girip işte o neydi? E, Tormund gelip Johnson'ın kafasına şey saplasa baltasını. <gülüyor> Lan yüzünü yıkamadıktan sonra nereden bilecek onu Johnson olduğunu? Elbette. Çünkü sen de tanımıyorsun ki herifi. Yani bir de sonuçta herifi. önüne gelene yani. vurduğun için yani hani son dakika <gülüyor> kendini durduramayabilirsin. Aynen. Neyse işte o şey hakikaten o, o sahne bir de bu böyle atların böyle açıldığı bir sahne var ya yavaş çekimde. Hatırlıyor musun onu? Hangi sahneydi o? Ya böyle atlar koşarken Hı -hı. ondan sonra en baştaki at öne çıkıyor. Sonra diye bir kart gibi açılıyorlar böyle. Hı -hı. Koşma sahnesi çekmiş. Hı -hı. Ama böyle işte dediğim gibi hani önde bir at var. Onun biraz gerisinde bir at var. <gülüyor> onun biraz <gülüyor> gerisinde bir at var. O sahne de mesela çok hoştu böyle. Açılıyor çünkü o böyle koşma sahnesi. Sanki genişliyormuş gibi Hı -hı. çekim. Orayı çok güzel yapmış, ee, şey çok iyi o dehşet ve şeyi vermek anlamında. Kalkanlısan. Ayvayılıkları, kalkanlısan çok iyi ya. Çünkü o, yani, hani strateji olarak da, mı? Evet. Başına gelse sıçtığın bir, bir an yani. Kalkanlarla elçiler çeviriyorlar. Hiç bok yapamıyorsun arkadan çünkü dana gibi uzun mızrakları var elçilerin. Yani yaklaştığın anda elfin tek yapmanız gereken şey mızra sokmak sana. E, mızrağı kırman lazım falan. E, mızrağı kırıp yanına girsen adam arkadan çekiyor kalkanı. hop arkada bir sana sokuyor çıkarıyor. Hani tam bir ölüm kapanı yani. Evet, evet. Ve o, o onu da çok güzel vermiş. Böyle üstten üstten ilerliyorlar ya. Aynı. <gülüyor> sıkışıyor herifler sıkıştığı zaman fare gibi anladın mı? Elikler fare dediğimiz hani, sıkıştırınca böyle çene vardır ya işkence teknikleri. Fare evet. alt, afareler alttan bastırdılar seni bir şeyince içine kapatır da içeri fare dolar falan böyle kaçacak diye sana ağzından bundan girer. Yani işte aslında hani e, benim alana kaçamıyorlar. Kaçacak benim, ya şey hani, Benim okuduğum işte e, hani duyduğum, gördüğüm bütün işte stra savaş stratejileri kitabında işte yapabileceğin en kötü şeylerden bir tanesi işte tamamıyla e, düşmanını kapanak kıstırmak. Evet. olduğunu söylerler. Çünkü yani önünde ölüm, arkanda ölüm olduğu zaman sikerler ben geberirken seni de götüreceğim mantalitesine giriyor herif. Tamam mı? O yüzden ufak da olsa bir kaçış yeri bırakman lazım ki herif pes etsin. Tamam mı? Değil mi? Bu onun hiç pes edilecek bir şey. Bu direkt yok üstüneydi. Evet. O yüzden zaten en sonunda böyle sıkıştıklarında yani bu herifler en zayıf olduklarını düşündüğü işte o ceset dağının tepesinin oradaki heriflerin üstünde bir çullanıyor. Oradakilerin evet. hepsini kesiyor. Evet. ya yani Jon Snow ile Dev işte Tom işte hani o en son şey heroic pozları var ya üç kişi yan yana evet. çıkıyorlar böyle yani mesela orası o şekilde olmasaydı da hani e, birbirlerini eze eze kaçabilecekleri bir alan olsaydı mesela kimse orada direnmez kaçmaya çalışıyordu yani ama işte, abi aslında şey zaten mesela Davos da yerini bırakmasaydı hı hı. E, aslında o kadar da sıkışmazlardı evet. Davos çünkü okçularla duruyor ya arkada. Evet, birazcık daha yaklaşıp aslında şey yapabilirdi i̇şte yine. Okçuları uzak... tutsaydı geride. O zaman o adamların etrafını çevirdiklerinde arkada arkadan ok atıp e, kalkanları indirebilirdi. Ama bu sezonun en büyük pisliğini yine her zamanki gibi Sansa yaptı. <gülüyor> geldik geldik işte oraya. Sansa'nın kazı. Ya ben Maria orada olsam tamam mı? Orada e, o Lady Mormont olsa <gülüyor> idolüm Çakardım. ona da bir, ona bir laf çakardın değil mi? Ya ne laf çakması ya onun ağzına çakardım. <gülüyor> o işte yarım metre'lik boyumla tamam mı? Çıkardım, çekerdim kılıcımı. Vururdum kafasına ya. Evet. Ya ey mal gerizekalı kız tamam mı? Sen iki bölüm önce Little Finger'a konuşmuşsun. Değil mi? Adam demiş sana işte sana nasıl yardımcı olabilirim demiş. Sen de sikleri çekmişsin. Eyvallah ona diyeceğim bir şey yok. Ama sen o Remzi ile karşılaşmadan sonra o kadar işte e, şey, Jonson'a laf et niye bana sormuyorsun niye benim fikrimi almıyorsun diye. Ondan sonra da Jonson sana sorsun, e senin fikrin nedir desin. Sen de karşılık olarak <gülüyor> bilmiyorum de, bilmiyorum ama bu değil yani. E niye sorayım o zaman sana? Sordum da aldım cevap buysa hani senin bana e, bu tepkiyi göstermenin ne şey var e, hani? Abi değil mi? En azından de ki. Ya böyle böyle Littlefinger'a da mektup yazdım. Heh. Yani hani belki yardıma gelebilirler. Evet. Bilmiyorum gelecekler mi? Gelecekler Ama hakkında buluşsun dersin yani. Hani, Aynen adamımız evet, yok adamımız yok diye ağlıyorsun. Bak, evet. Yeterli adamımız yok diye sen ağlıyorsun bana. Ve sen savaş savaş günü Johnson'ın işte adamlarını ordusunu ve işte Wildlingslerini toplayıp tamam mı? Gittiklerinde de savaş alanına sen yoksun. Neredesin? Littlefinger'a gitmiş. <gülüyor> Demek ki sen fingerın ordusunu gidip little ikna edip ordusun zamanında geri getirecek kadar bir zaman tanımışsın kendine. Değil mi? Mantıken. Evet. Demişsin evet. ki bak 15 dakikada giderim. 15 dakika konuşurum. 15 dakikada dönerim. O zaman belki bir ihtimal bu savaşı kazanırız. Demişsin kafanda değil mi? Evet. E bir gerizekalı kız. Johnson, e, John, John desene bak. Abicim. Hayır hayır John Snow'a söyle. Ha, abicim de ki 45 dakika bekle. Tamam mı? Ben gidip geliyorum. Dileştepe'deyken <gülüyor> Ha. 45 dakika var. 45 dakika bekle. Ben bir gidip geleyim. <gülüyor> hani getirebiliyorsam ne ala, getiremiyorsam da o zaman geberirsiniz de. Işte. Yani ha tamam Kararlarım şey var şöyle bir şey var eyvallah ee, hani savaşın zamanını set eden şey aslında belki de şeydi e, Rikon'un ortaya atılması tamam mı hani Jon Snow orada Rikon nasıl olsa ölecek deyip bekleseydi ve e, hani saldırmasaydı orada belki birazcık daha zaman kazanabilirlerdi ama Sansa'nın orduyla geleceğinden haberi yok ki o şeyi yapsın. İşte tabi evet abi yani ya belki orada çok büyük bir stratejik hata yani. yani Rikon'u kurtarmaya gidecekti yine Rikon ölecekti ama belki de geri çekilecekti. Diyecekti ki madem öldü. ben ama zaten geri çekilemezdi ki. Herifi okçuların şeyini menziline soktu öyle yaparak. Hayır. Menziline soktu da yani ileri saldırmayı e, ileri saldırma zorunda değildi. Tamam mı? hani Aynı risk altında geri yedin, kaçabilir. Tamam mı? Neyse. işte kaçamadı. Ee, ama yine de şey diyebilirdi yani kız. Abi ben gelirim 5 dakika bekle diyebilirdi. O yani gerizekalı. ne bileyim. zekalı. Tamam ya da evet, ma Madem aklında var böyle bir şey. Ya söyle Johnson'a. Ya, bugün yarın gitme bugün git. Değil mi? <gülüyor> ya yani madem seni Ya da oyalı Ha. Yarın gitme bugün git tamam mı? Yani en sevmediğim şey yani tribi atıyorsun tamam mı? Ama tribi atmak için senin herhangi bir altyapın yok. Ya kız geliyor diyor ki savaş şey stratejileri konuşuyorsunuz. Ben bu Elif'i sizden evet. daha, Sizden daha iyi biliyorum. Bana niye sormuyorsun diyor tamam mı? Orada aşağılığı herifi şey, e, cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçluyor. Adam <gülüyor> peki diyor. Tamam mı John Snow? E, saf delik bir eleman sonuçta. Evet. O da diyor ki, e, tamam haklısın. E, söyle ne yapayım sence diyor. Kız da diyor ki, bilmiyorum. Sansık. <gülüyor> ama bunu yapma. <gülüyor> ama şunu yap. Evet. Bilmiyorum ama bunu yapma. Şimdi bu, bilmiyorum bunu ama bunu yapma demesi tamam mı? Onun saçma sapan bir e, iddiada bulunmasından daha kötü Yani tamam mı? De ki mesela hani tamamıyla yanlış olsun. Ramsey Bolton işte sabah tuvalete gittiğinde işte 40 dakika çıkmıyor. O yüzden o 40 dakikada saldıralım de. <gülüyor> bu, bu bilmiyorum. Ama ben sana e, yine de bana sormadığın için kızgınım demekten çok daha mantıklı bir şey. Abi işte. Hayır peki şey yani ondan sonraki bölümde de Jon Snow'da hemen affetti yani. İnsan bir azarlar. Çünkü Jon Snow'un da mallığı burada işte. Tamam mı? Yani Neyi ne hazırlayayım ki ya diyor. Yani bir hem şey ezikliği var. E, ben start değilim diyor hala. Nasıl giyeceğim onda? <gülüyor> tamam mı? Yani ha, hala işte e, ben e, sansanın altındayım seviye olarak mantığı var. İki her ne olursa olsun e, orduyu getirdi, kıçımızı kurtardı mantığı var. İşte bilse ki babası i̇şte, kim, <gülüyor> anası kim? <gülüyor> yani ya yani benim benim en kızım şey şu yani. Jon Snow tamam. Mı? Teknik olarak hani annesi kim babası kim biz biliyoruz ama kendi bilmiyor tamam mı? Evet. Peach, kendi soyadını bile kullanamıyor. Yani kendi bilgisi dahilinde. Sonuçta ben Ned Stark'ın Piçi'yim diye geziyor. Tamam mı? E, Night girmiş ama ondan sonra terk etmiş aslında. Aynı zamanda teknik olarak bir oath breaker ama teknik evet. olarak da değil. Çünkü öldü. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Sonra sen yıllardır işte e, Ailesini çok seviyor olmasına rağmen işte o sevdiği ailesinde, Katniss e, Stark'ın dışında onu en kötü davranan ikinci kız, ikinci kişi, tamam mı? Sansa Stark. Yani. Yani en sevmediği kardeş aslında. Onunla <gülüyor> baş başa kaldı. Evet. O geliyor, tamam mı? Teknik olarak onun davası olmayan bir dava için, ya Winterfell'i de geri alsak diyor. E hadi alalım bari geliyor çünkü o da hani. İlk başlarda çok böyle şey değil, hevesli değil Winterfell'i e almak için. Hatırlıyorsun. Evet, evet. Sansa'nın davası yani. Aynen. Şimdi Jon Snow Sansa'nın davası uğruna tabii ileride kendi davası olacak ama uğruna e, hani riske ettiği şey bir kurtarmaya çalıştığı bir bir e, orada millet var tamam? Vaidling'ler var. İnsani Wildling. olarak kurtarmak istiyor bunları. Evet. Değil mi? Ama Sansa'nın davasına adam lazım, ordu lazım. Orada bir itibarını ve şeyini ortaya koyup şey diyor. Hani ben size yardım ettim hani siz de biraz yardım verin artık diyor. Tamam mı? İstemiyor, yani. istemiyor. Oradan 2 bin kişi, 3 bin kişi ne boksa getiriyor. Ve zaten orada savaşabilecek olan bütün herkesi getirmiş olduk. Tamam mı? Aynen. Yani orada 10 bin tane wilding var. İşte bu 10 bin wilding'e sallıyorum. 2 bini savaşabilir durumda. Sen bu 2 bin kişiyi alıp kendi davana iteleyerek o geriye kalan 8000 kişi yaşlı ve kadın ve işte çocukları tamamıyla savunmasız bırakıyorsun tamam mı? Orada teknik olarak 3000 kişi, 2000 kişilik artık ne boksa e, Wilding'i öldürterek aslında 10.000 kişi öldürüyorsun orada <gülüyor> teknik olarak. Çünkü kuzeydeki kimse sevmiyor ki Wilding'leri değil mi? Orada, <gülüyor> yani, yani Bolton kazansı zaten Wilding varmış burada deyip Remzi gidecek ordusuyla kimseye geçecek. Aynen tamam mı? Bunu yapıyorsun. Ee, Yine Jon öne sürerek bir sürü herif e, şey yapıyorsun. Yani orada riske ettiği her şey yani Jon Snow kendi namına e, her şeyini ortaya koyuyor. Sansa'nın zaten ortaya koyacak bir şeyi yok ama Sansa'da kendi hani e, bir etkisiyle getirebileceği bir Littlefinger var. Onu da cepte tutuyor. <gülüyor> cepte de işte nasıl tutuyorsa artık. Evet işte bu kızı aldık dövme. Abi işte onu Littlefinger güzel dövecek herhalde yani ben sanki orada şeyi gördüm Sansa hani güya böyle politik oyunları artık az çok böyle bilen oynayabilen bir triplere girdi ya Ya siktirsin hani Sansa'nın sanki kafasında tamam ben bir taşla iki kuş vurayım tamam mı? Hani Jon Snow ve onun, onu takip eden ordusunu da Ramsay Bolton da tek celsiyle temizleyeyim çünkü şey sahnesi var o Jon Snow insan selinin altından e, pes etmeyip işte çıkıyor yukarı doğru. Evet. Orada şeyi görüyor işte hani gözleri kesişiyor Sansa'yla. Evet evet. Sansa şey e, Night of the Eerie ile gelmiş böyle. Hı? Sanki çok büyük bir, iş, bir bok yemiş gibi. Büyük ihtimalle döndük. <gülüyor> o, o, o gazda zaten Sansa şey olmasa bile muhtemelen e, sıfıra sıfır elde var. Sıfır hem Remiz'e hem Jon Snow birbirlerini öldürüp biterdi diye tahmin ediyorum. Abi işte ama sansayı e, çok şeyden alıyor Jon Snow. alıyor, bilmiyorum. Orada bir gözleri kesişiyor ya, bir Sansa'nın bakışı şey hassiktir ya, ölmedi bu. <gülüyor> der gibi bakıyor, tamam mı? Yani Aynen ben anasın. evet ben sanki, erken ben, geldik. Project yani şey kendi e, düşüncelerimi Sansa'nın yüz ifadesine yansıtıyor olabilirim tabii ki. Ben yargılı bir de olabilirim. Ama orada sanki öyle bir şey var, hassiktir ya. Keşke ölseydi. Şimdi ölmediğine göre benim bu adamları da kurtarmam lazım. Çünkü orada Johnson ölmüş olsaydı Sansa'nın yapacağı şey e, hepsine, hepsine girmekti. Evet. Tamam mı? Yani Wild'nikmiş, şeymiş e, hepsine girmekti. Yani bence oradaki e, stratejisi o olurdu. Ama hayatta kaldı evet. Ondan sonra da işte e, şey yapıyor bir anda ya işte sen benim için Stark'sın işte falan filan Ay, diye. Evet ya. E, Sansa yemin şey ediyorum bu Game of Thrones'un Kanseri yani. Ya son bölümde yani şey e, şey Remzi'nin ölme sahnesine geri döneriz. Ama son bölümde işte yine e, Lady Mormont herkese ayar verdikten sonra King North e, şeyine sloganıyla e, Jon Snow'yu kral ilan ettiğinde orada sansa böyle şey hani sanki hani olması gereken şey olmuş gibi tamam mı? Hani evet, John bunu hak etti der gibi. Orada bir gülümsemesi var, tamam mı? Tatlı böyle. Evet evet. Ondan sonra Littlefinger'da gözleri kesişiyor Ondan Little sonra. De çünkü dediğine geliyor olay. Evet. Ee, ondan sonraki olay işte nasıl değerlendirmek lazım şimdi. Bir ya şimdi Littlefinger'in e, emeli ne biliyorsun, tamam mı? Helifin e... adam tahta oturmak, kucağında sansa almak istiyor. Aynen. Şimdi e Littlefinger'a rakip çıktı şu anda. Ve Littlefinger o zaman bizim artık bir şeyimiz değil. Ee, e tabi şimdi o evet, yancımız ortda bir yere kadar büyük ihtimal destekleyecek bir yerden sonra sırtımızı e, ayağını kaydıracak. Aynen. O yüzden potansiyel bir rakip çıktı ortaya. Hani bunun ve Littlefinger'in aslında ne kadar hırslı ve e, hani sinsi bir karakter olduğunu bildiği için Sansa bundan endişe ediyor olabilir bir. Ya da e, Sansa zaten şey modunda olabilir. Ben Jono'yu manipüle ederim istediğim gibi. Hani onu King'in ortaya ilerletsinler. O bütün ben de o... arkadan iş çektireyim. Aynen. O bütün şeyi alsın Westeros'u, kesip bitsin herkesi. Ondan sonra e Jon Snow'u ya ben arkadan kukla gibi yönetirim ya da ayağını kaydırırım. O aslında Stark değil falan filan derim. Tamam mı? Ya da ne bileyim. Yani aslında tam annesi. Evet. Sersi ee, veya Margery gibi bir ayak yapayım kafasında bir e, planı olmuş olabilir. Ve e, şey Littlefinger'la gözleri kesiştiğinde de Littlefinger'ın onun böyle bir plan yaptığını bildiği için suratı düşüyor olabilir. Olabilir. Ben hani iki taraftan da değerlendirmeye çalıştım. Ama sanki bana e, hani ikisinin de aynı anda e, şey olduğunu gösteriyor. Yani Sansa bir pislik yapacak yani. Valla... Sansadan her şey beklenir abi. <gülüyor> Vallahi Sansadan gerçekten her şey beklenir. Ama Lady Mormont. Lady Mormont kurtarıyın yine günü? Evet ya. Ya yani o kız. <gülüyor> o kız büyü e, şey olsun bir an önce daha böyle kalıcı bir şey karakter haline gelsin. Peki şimdi bu Jon ana, ana babasının kim olduğuna dair şey kesinlik kazandı. Hı hı. Ne diyorsun bu işe? Biz zaten yıllardır diyoruz mu? Abi işte yıllardır diyorsun adamlar da madem yıllardır zaten ortalıkta böyle bir şey dolaşıyor niye kasalım aynen yapalım demişler. Yo, bence belliydi zaten. Öyle çok büyük bir sır değildi bence. Yani... Ne diyorsun bu işe? Ben benim tahminim... Peki şimdi orada şeyi söylemedi ama. Ne? Bu Raya Gard... Yani bu Johnson severek mi olmuş? <gülüyor> Yoksa ha. zorla mı olmuş? Ya, bence severek olmuş? Diyoruz. Sanki severek gibi evet, geldi evet. ama onunla ilgili bir detay vermedi yani. Vermedi ee, ama... Ama şey, hani Robert'e söyleme derken herhalde söyleme diyor ya Robert'e. Herhalde o yüzden diyor diye düşündüm. Hani yani bu, bunun sonuçta benimle niyetim vardı. Bu çocuğu şunu evet. istemiyorum yani. Aynen. Diyor kız. Gel. O yüzden. <gülüyor> ya, iyi mi yaptı kötü mü yaptı bilmiyoruz ama yani e, olay bu şeyden çıkıyor ya zaten. E, Westeros'un işte şey, işte ayaklanması bu yüzden evet, çıkıyor. Evet, bu yüzden çıkıyor. <gülüyor> Kızı vermişler Baratheonlara. Aynen. Kızı vermişler barasyonlara Stark'lar. Ondan sonra da şey, e, Rhaegar da kaçırmış kızı. He. Vay efendim sen e, sevdiğim kadını nasıl kaçırırsın deyip ayaklanıyor bu. Ama bence kızın orada yani zaten dönemsel şey olarak evlilikler öyle aşk evliliği olmadığı için. Evet. E, büyük ihtimalle bu heriflerin bir yerde gözü şey kesişmiş. Rhaegar'la şeyin. Evet Rhaegar bence de ee, bir hani şey Birlikte var. kaçmış bile olabilirler anladın mı? Olabilir. Romeo ve Juliet style'la. Evet. Ee, fakat adam namusum namusum diyerekten işte ayaklanma çıkartıyor. Ee, babası deli zaten. Hazır malzemesi de var. Evet. Ee, hani... Herkes zaten nefret ediyor. Evet. Ondan sonra da savaş çıkıyor. <gülüyor> yani e, şey gibi e, Truva savaşı gibi. Neyse, ya bence orada bir şey var, bir aşk hikayesi var. Çünkü şeyi sevmiyor, onu biliyoruz kitaplardan. Martel, işte ne? Allana Martel miydi? Neydi? Ha evet evet. aslında e, yasal karısı, Evet. şey, e, şey e, nikahlı karısı. Ve onu da öldürüyorlar sonuçta, e, şey devirirken, e, Targaryenleri devirirken. O da başka bir dava ya sonuç veriyor. İşte marteller işte şeyleri sevmiyor. Lannister'ları. Lannister. Işte de bir dertleri yok mu martellerin? Abi martel yok da Lannister'lardan da var. Bakalım. Ee, şimdi Danerys topladı her şeyi. Evet. Geliyor. O da, o da yani sonunda götü toplayabildi yani. Evet ya sonunda Kaplan toplayabildi. Yola çıktı sonunda. Geliyor. Evet. O ejderhalar ben Nasıl olacak o anlamadım. Ben şeyi merak ediyorum. Şimdi o ejderhaların dayanıklılığı o bütün Nerosi'yi geçecek kadar dayanıklılar mı yoksa arada bir dinlenmek için kanatlarını dinlendirmek için bir yere konmaları gerekiyor mu? İşte ben de onu merak ediyorum. Bir de yemek yemeleri lazım. Evet. Şimdi e, konacaklarsa gemilere mi konacaklar? Gemiye konduklarında Gemini gemi konamaz, batmayacak mı? Batar gemi. Ha. Neye konacak bilmiyorum. Şey belki martı gibi denizin üstüne konabiliyorlardır böyle şey yüzebiliyorlardır aynı zamanda. Vallahi, belki suyun altından gidiyorlar. Ya bilmiyorum ama e, şey çok üzülüyorum ben bu ejderaları gördükçe şimdi ne? ya sikerler deyip de uçup giden siyah olan şey e, adı neydi onun? En güçlüsü. Evet e, neydi? E, kal kal e, şey Drogos mu Drogos mu öyle bir şey tamam mı? Kaldragon'un adından bu, şey e, türeme. Neyse o salladı gitti tamam mı? Deneyrisin başına biraz bela oldu işte sağda solda e, kuzu ve çocuk yedi. Adam. <gülüyor> Diğer ikisi garibim içeride, hani, kaldı içeride yani. kaldılar. <gülüyor> tamam mı? Çok da böyle annelerine itaat et şey ihanet etmediler, itaat ettiler. E zincir vurayım dediler. E vur tabii dediler. Onlar küçük kaldı ya böyle şeyin yanında. Evet, onların geçmesi gelmişti. Bütün denizi geçerken büyüler Yok ama yani muhtemelen Drogo işte o o her zaman en büyükleri, en güçlüleri olacak baştan belliydi tabii ki ama diğerleri yanlarında çocuk gibi kaldı ya. Evet evet çok küçük kaldı yani evet. Yazık ya yani, ejderhalar. büyürler laram onlarda. Bir birazcık daha. Yani çünkü şeyler yapımcılar da şeydi yani tam büyümediler ama hani şey boyutuna gelmek üzerelerdi. Yani tam olmaları gereken ee, duruma gelmek üzerelerdi de. Ee, Şimdi tabi tabii bu son ejderhalar mı olacak onu bilmiyoruz. kendi <gülüyor> aralarında ee, hani yumurtlayacaklar mı? Onu bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ama e, şey, e, Tyrion yine e, Westeros'a dönüyor. Dönüyor. Hand of the King olarak. The... Hand of the Queen. Hand of the Queen, pardon. E, yeah. Yani o o güzel. Tyrion'ın birazcık daha adam olması güzel fakat işte iyi niyetiyle bir şey yapıp da elini gözüne bulaştırmış olması. <gülüyor> evet, o fena oldu. Evet. Bak ne güzel işte şehri e, tekrar bizi sevdim sevdirdik falan filan. Ha, sonra da kendini balamaya. Yani denirsin o şeylerini sevmiyorum artık. Yani tek celse ben geldim olay çözüldü şeyleri. <gülüyor> Çünkü kızın bir şey var. Hani hiç <gülüyor> kimsede evet hiç kimse de olmayan bir süper gücü var tamam mı? Ejderhası var ve şey gibi bu. E, yani okey oynuyorsun diye düşün. Ha. Ama bir, bir herif var. Dört kişisiniz. Bir herifin her zaman istediği zaman çıkartıp kullanabileceği ve her zaman kullanabileceği bir okey taşı var gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet evet anladım. Yani isterse e, hani ilk turda bile seni e, o eski atabilir yani. <gülüyor> Çünkü ejderha. Yani bir şey de diyemiyorsun. Bakalım göreceğiz <gülüyor> ne işleyecek ejderha. Çünkü ejderha. Ve hepsi çok benzer şekillerde oluyor ya. Mesela işte bu Ejderhalar daha küçükken... Bu son şey... E, master'ları çağırıp işte... E, teslim olacağı ayağına onları... Hı -hı. Çağırıp yattıkları bir sahne var. Evet. O sahneyi daha önce de görmüştük. O şeyde House of Mirrors mi? Evet evet. Orada da aynı sahne vardı. O şeyleri çaldığı sahne de aynı sahne. Sen söyle. Onsali Evet Onsali Yani kızın bir şey var işte. Hani ultisi var. <gülüyor> Kimse de yoktu. Ultisi dolunca dağıtıyor orada. Ultisi dolunca dağıtıyor orada ve şöyle bir Just şey oldu. Justice rain from above <gülüyor> ve artık eskiden ultisi'nin dolması belli bir zaman alıyordu, tamam mı? Ejderha kaçıyordu, Ejderha kontrol edemiyordu. Evet oldu. Level atladı, şu anda ultisi şey, perm ulti, <gülüyor> tamam mı? Çarpı üç bir de. <gülüyor> Yani istediği zaman istediği şekilde uutisini kullanabiliyor. Hmm. Yani o yüzden biraz sıkıcı bir karakter olduğu deneyim. Ve deneyirizsin. Deneyiriz böyle şey. E, en düz şekilde gelişen karakter. Ne demeciğim tamam? Tamam çünkü onun nereye geleceği belli. Onun yaşayacağı e, problemlerin böyle, çözüleceği geliyor. evet çözüleceği de belli. Tamam mı? Yani bana tabii. sorsaydı sorsalarda işte ilk e, kitabı okurken tamam mı? İlk kitabı okuduktan sonra hastikti. Bu insanlar nasıl ölüyor? falan demeye başladığım sıralarda sence kim ölmez dedik deselerdi Bariz yani <gülüyor> Den Deni ölmeyecek. Johnson'la da muhtemelen ölmezler. Yani o Deniz için şey aş sıkıntısı var yani. Ya yani sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Onu da şey yaptı. E onu da gönderdi. Evet. Yani şu anda Dizinin sürpriz diye yapabileceği en büyük şey e Deni Deniris işte Nero'si'yi geçerken boğuldu öldü demek. <gülüyor> Uh ya. Yani o da hani iyi bir sürpriz olmaz herkes diziyi bırakır ondan sonra George R. R. Martin e hakikaten birileri kesmeye gider <gülüyor> <gülüyor> ama e, yani sonuçta olayın Jon Snow ile Dany arasında biteceği %90 Evet öyle gözüküyor Yani hatırlarsın biz bu kitapları ilk okumaya başladıktan sonra ilk sezon sonrasında hani Song of Ice and Fire Storm sonuçta evet, and Fire. Deyip, Stark ve Targaryen ki şeyde o. Yani Jon Snow'un olayı da bu. Stark and Tiger'in tamam mı? Değil mi? Adam zaten şeyde varmış. Evet, Kanında var. Kanında var. Stark and Tiger'in yani. Ama bakalım ben Jon ile Deni karşılaştıklarında yeğenim hoş geldin mi diyecek Deni Çünkü teknik olarak yeğen Büyük abisi no'lu. Tamam da bilmiyor kimse. Bilmiyor. Tabii kimse de. Yani Bren söyleyecek bir şekilde ama e, belki de şey olacak. Targaryen kanı var. Bir şekilde kapışacaklar ama ejderhalardan bir tanesi işte onun da lafını diyecek ya da ne bileyim şey olacak. Ya da ejderha bir koyacak bizimki yanmayacak. Evet. <gülüyor> Gibi şeyler olabilir. Ama şey de yaş olarak da yakınlar ya <gülüyor> ve Targaryenlarda da şey var. Hani ensest what, what the fuck is ensest? Yani onlar için. Evlendirirler mi acaba Jon Snow ile deneyelim? Bilmiyorum. Teknik olarak hala yiyenler çünkü. <gülüyor> Valla bence evlenebilirler. Çünkü bir tanesi King'in oğlu zaten. Ha. Zaten. Ee işte mecbur zaten evlenmek zorunda. Ya bence de hani ben mesela işte en ilişki olayına takılmam yani bu iki sevdi. Ne takılacak? Ha, what the fuck? Is yani. <gülüyor> sevişsinler ya bırak. Ya bırak sevişsinden gençler. Gençler o kadar yol gelmişler. Aynen. <gülüyor> Bakalım. Evet, sezon 6'da başka gözümüzden kaçan bir şey var mı? Bakalım. 16'da başka gözümüzden ne kaçmış olabilir? Ya yani işte şeyi Ha, şeyi konuşma. Benzinin Benzinin köpek köpek evet. köpek yemeği olması, mama olması. Mama olması. Ya o normal beklediğimiz bir şeydi. Evet ama oradaki şeylerden bir tanesi işte çok konuşulan şey. Orada ölmeden önce şey diyor ya sen beni artık öl, öldüremezsin. Ben senin bir parçanın falan. falan. <gülüyor> Acaba şey, işte sansa var? evet. Hamile mi değil mi? Muakete Sansa hamile mi? Ya o çok konuşuldu da böyle çok kısa sürdü onun konuşulması ve bence kimsenin umrunda değil aslında. Yani benim de pek umrumda olmadı. Yani, hamile de, olsan olacak. Yani, benim de umrumda değil. Çünkü Sansa hamile olsun. Bunun şimdi doğurması en fazla ya yani en az işte 7 8 ay tamam mı? 7 8 ay kadar biter bence. Ama hayır hamile olsun olacak. Hayır deni de geliyor zaten. Hamile olsun. İşte Doğursun oğlan çıksın İşte bastırdım e, bastırdı bir çocuk çıksın tam pis bir herif olsun istediği kadar Onun pislik yapmaya yaşadığına gelmesi için en az 5 sene var yani O zamana kadar zaten Westeros'u toparlarlar Şimdi. Ejderha yiyeceğini yer, sıcağını sıçar Biter yani o iş o yüzden hiç umurumda değil bir iki ya yani Sansa hiç umurumda değil Aynen <gülüyor> Bana ne ya Aynen öyle Bence o bir şekilde gitsin ölsün yani Sansa mı? Evet. Zor iş. Zor iş ama ölsün. Evet bakalım 7. sezonda ne yapacaklar? Bence 7. sezonda ne yapacaklar biliyor musun? 7. Varys sezonda Daenerys King's Landing'i e alacak herhalde. 8. sezonda da Night, boş şey, Night King'de kapışacaklar işte. Yani öyle yaparlarsa hani çok bariz olur. Belki önce Kuzey'e gider. Önce Night King'de kapışıp sonra mı? King's Landing'e. Evet. Gerçi Night King'i de yendikten sonra onun karşısında hangi insan ordusu durabilir ki yani? Yani o zaman da diğer türlü de çok olur Çünkü şu ansa sen... işte bunlar tam birbirini yerlerken King'den de ben alacağım sen alacaksın. Ondan sonra Night King gelecek istiyor işte kardan. Çünkü ha, şu anda teknik olarak e, Westeros'un en deneyimli ordusu Lannister ordusu sağa sola gidip işte sürekli asker şey savaş yapıp ama hani askerleri eğitimle işte savaş görmüş geçirmiş deneyimli. Evet. Ama sayıları çok büyük değil artık Denestir ordusu. Ve birazcık da yorulmuş bir ordu. tamam mı İttifakları da bitti. Şimdi Highgarden ordusu var. O da az çok şey sağlam. Ee, ama Highgarden şeye gitti zaten. Evet, Dorne'un ordusu var. Dorne'un ordusu da sağlam. Evet. Ama Dorne da yine Denestir'e gidecek. Tamam mı? Ondan sonra Eerie var. Eerie'nin de ordusu sağlam. Evet. Ee, işte bir de İşi gücü bırakıp ya yani sikerler bu ıı, şey soyluları deyip de Brother'a da katılanlar var. Evet. Brother'ın da aslında bir ordusu var. Ee, Stark'ların ordusu kalmadı. Tekrar toparlamaya çalışıyorlar ama oradan da bicecik çıkmaz. Hı. Şimdi yani deneyiz. Bir şey de geliyor. ile geliyor. Evet ya Dotrakil ne var atlılar. Evet. Yani sayı olarak yeterli mi değil mi bilmiyorum ama şey var, Ansadid var. var ve Dothraki'si var. Yani sayısı muhtemelen şu anda zaten kafadan e, diğerlerine eş veya işte yakın. Bir de üç tane ejderhası var. Daha ne olsun? Daha ne olsun. Yani Denevris'in karşısında durabilecek, yani diğer bütün Westeros orduları toplansa belki bir challenge ortaya çıkar. Ama şu anda öyle bir... Yani çok net olarak göstermediler bize ama öyle çok büyük bir e, ordusal challenge olacağını zannetmiyoruz. Çünkü Dorne ile Highgarden zaten şey tarafında olacak gibi görünüyor. Yani sonuçta King's Landing'de de ordu yok ki. Evet. Şimdi Eerie ile yani şey... E, zaten Kuzey'in adam gibi bir ordusu yok. Kalmadı. E, Ege'ye kalıyor işte Lannister'lar e, şey Eerie. Eerie zaten ne Nebokice'ye belli değil ama... E, Gidip de yanında dursa bile yine çok büyük bir challenge olacak mı olmayacak mı? İşte bakın. Yani bence bu şeyler savaşında e, hani artık şey e, taraf, e, taraflar <gülüyor> belli oldu ya. Evet. Cersei var, kuzeyde Jon Snow var, e, gizli saklı şey var, e, Littlefinger var. Güneyde e, şimdilik Kay Gardner'la e, şeyi e, Donu tek sayalım. Evet, hmm. Dorne olarak sayalım. Çünkü High Garden şu an güce gelse bile High Garden tarafında hani gücü... Başlı duracak, duracak adam evet. yok. Başlı duracak adam yok. O yüzden Dorne diyoruz. Oldu 4 değil mi? Evet. Bir de, bir de Arya. Bir de Arya. Arya'yı sayma. O tek kişi. O, o Rambo. Evet. Rambo gibi <gülüyor> ee, Bir de şimdi deney geliyor. 5. Şimdi bu 5 kişi arasında ilk ittifaklar, düşmanlıklar olacak. Olum yalnız... Kesin Hı. olan Sersiyle. ile tamam mı? Dorn'un, Hay ve Denin'in ittifak kurmayacağı. değil mi? Yani şu ana yani. an kadar ki gördüğümüz her şey, yani bu ya yani herkes Sersi'yi kesmeye gidecek. Evet. O zaman zaten şey, Sersi bence ilk gidecek. <gülüyor> ya da en en en boktan şekilde gidecek. O en sona kadar kalır bence. Şimdi evet, e, şey en en şey e, levrek gibi kırrak adamımız e, Littlefinger hani belli bir süreye kadar hemlenistir hem eee hem, don tarafında böyle yan yanaşcılık yapı yapı hayatta kalır ama bu sürede bu süreç içerisinde bir taraf çok fazla güçleneceği için yani bir bok yemeyecek yani sonuçta. Ya o da tahmin edilebilir bir şekilde bir karambolden e, toka diyecek. Ya yani karambolden gol atması gerekiyor tamam mı şey e, <gülüyor> Little Littlefinger ama o karambolden gol atar. Littlefinger e bitmezse Sansa bitirecek abi. Ay, Karambol'dan gol atabileceği bir pozisyon kalmayacak bundan sonra gibi geliyor Denny'de geldi i̇şte sonra Kalmayacak Sansa'dan gol yiyecek bence Sansa'dan... ya Sansa'dan gol yiyecek de e, bence yerse de bilerek yiyecek yani Sansa'nın Little e, bir şey kurması Belli olmaz Tuzak kurması bence çok mantıklı değil Belli olmaz bu işler Yani az çok bu herhalde konuşulan her yani şeyi Şeyi iyi, iyi e, azalttılar Bütçeyi iyi ayarladılar bir derk sezona. Aynen. Adam ki gönderdiler. Kaç tane kişi gitti? Oh! Hayır, zaten şey oyuncular azaldı. Oyuncular azaldı. Anadolu kısım kestiler attılar. Evet, oh, tamam Bravo işte. evet, Bravo'sa Bravo'sa geri gitmeyeceğiz. Çünkü herkes geri döndü. Evet, evet. <gülüyor> savaş savaş sahnelerine para kaldı. Evet, savaş paralı kaldı. Ondan sonra zaten sezon bütçeleri azalmadıysa onu 7 bölümde harcayacaklar. Yani ya, bölüm doğru. Başı, doğru. 10, bölümlük, 10 bölümlük bütçe 7 bölümlük şey yapacak. Aynen. Yani son bölüm zaten Game of Thrones'un izlenme rekorunu kırmış ki yani bu da büyük bir şey yani. Yani. Cey evet. tarafı hani e, çok önemli değil bence ama yazık oldu çocuğu. Üzüldüm yani. Assassin'ın şey set patladıktan sonra tacını indirip sonra attı ya kendini. He. Dalga onda çok ona üzüldüm biraz. Niye dalga geçtiler ha? Kings mı? Yok ya Assassin's Creed diye. Of. Görmedin mi sen onu <gülüyor> böyle? Ben onu görmedim. Ben Kings Landing'i gördüm. This is why they called Kings Landing diye. Ben de onu görmedim ama ben şey Assassins Creed tam böyle hani kendileri bırakıyor ya. Aşağı. Ha, evet, onun gibi bırakıyor. O, evet, o o sahneyi capture, evet, o sahneyi capture edip Assassins Creed Kings Landing yapmışlar. <gülüyor> Çok iyiymiş. O da iyiymiş. Üzüldüm yani çocuğa. Evet, bize o çocuğu tutmak için niye mantıydı? Abi ne bileyim. Bir tane gönderin sonuna kadar kaldı, değil mi çocuğun yanında? Evet. Sonra set patladıktan sonra çekildi yani. Evet herhalde genel olarak. Sezona. Ama mesela son bölüm millet böyle biraz eleştirdi belki şey yok diye. Ama çok güzel çekildi bence son bölüm. Son bölüm mü? müzikleri çok iyi. Müzikler çok iyi. Ondan sonra sersinin o hazırlanması, ha. kıyafetleri. Ama işte olarlar çünkü... biraz ben şey e, bayat buldum çünkü. Çok böyle teknik çekilmiş anladın mı? Ha. Yani çok özel bir şey yoktu ha. çekim olarak. Çok standart teknik çekilmiş. Yani böyle işte kamera zooming yapıyor. İşte sağdan şey soldan e, sağ şey sağdan sola kayan kamera. İşte ondan sonra mesela tersi tahta otururken kamera ona doğru gidiyor. Sonra işte diğer tarafa geçiyor kamera uzaklaşıyor falan. Hep böyle bir hareket eden kamera çekimleri var. sanki böyle şey gibi. E, ne derler? Hakikaten. ...tanıtım çekimi gibi anladın mı? Hı -hı. Ee, böyle şeyleri de vardır ya... hani ...Yüzgen Efendisi'nde de... ...hazırlık sahneleri vardır ya böyle... ...savaş hazırlananlar. So, onun gibi işte böyle çok... ...jenerik çekimlerdi bence onlar. O yüzden hani ben çekim anlamında dediğim gibi işte... ...bir dokunucusu bölümden sonra... ...onuncu bölümü aslında çok şey buldum. E, basit buldum. Çekim anlamında. Öyle Hı -hı. çok özel bir çekim yoktu. Evet ya, yani... Bileyim, ...o septin içerisinde işte herifi alttan çekmeler. Hani... Hmm. tam şey yaptı. Ondan sonra her yani böyle çok dediğim gibi eee the book çekim vardı yani. Ondan sonra böyle özel bir şey yoktu. Ama şey e, yani ben şeyleri beğenmiyorum. Yani çok hikayeyi anlatımı üzerine bir e, şeyde çekim tarzıydı tamam mı? Çünkü orada o karakterlerin ayrı ayrı çok sıradan şeyleri yapıyor olmalarına rağmen bir şey gerilme hissediyorsun tamam mı? bu bir, bir şeye doğru gidiyor. İşte, evet evet ama işte zaten ama çok şey aynı zamanda e, Yani niye hazırlık yaptıklarını da biliyorsun ya şimdi dava var davaya gidecekler ama orada ufak tefek şeyler görüyorsun mesela Cersei'nin giydiği kıyafet işte aslında e, hani bir sıradan her zaman giydiği kıyafetler gibi değil daha çok zırha benziyor evet evet tamam mı yani bunu yani tam olarak sezemesen de mesela şey e, kitaplarda bu bazı bir şekilde anlatılır tamam mı hmm. baba söyüldükten sonra işte o sette girip çıktıktan sonra hmm. ve kafayı tırlattıktan sonra işte şey zırh giymeye başlar Sarus hmm. yani daha doğrusu zırha benzetilip kost, e, zırha benzetilmiş kostümler giymeye başlar. Bu söylenir mesela kitapta. Ama şu ana kadar görmemiştik böyle bir şeyi. Evet, yani, şimdi... kadının Yani evet artık ben siktim evenize moduna giriyorum ben. Hazırlığı tamam mı bu? Ve ee, bunu da böyle çok şey bir şekilde veriyor. Ee, hani sıralan bir şeymiş gibi veriyor, tamam mı? Yani normalde bu bir Rocky filmi olsaydı bu sahne tam burada bir montaj olurdu, tamam mı? İşte et dövmeye falan başlardı sorsiy. <gülüyor> Ondan sonra işte arkada gaz müzik falan olurdu. Ama hani bu bir şey ya, hani birbirlerini sırtlarından bıçaklayan işte e, politik e, şey e, savaşların aslında işte e, gerçek savaşlar kadar kanlı olduğu bir hikaye olduğu için yani o hazırlık sürecinin o kadar sakin bir şey oldu olması tam böyle şimdisiktim evrene falan o, o, <gülüyor> o, o hava çok güzel veriyor tamam mı o yüzden hoşuma gitti bir de o hazırlık sahnelerinde işte herkesin farklı perspektiflerini görüyorsun tamam mı? Hmm. mesela işte o zavallı çocuk işte önce anne yani her zaman annesinin şeyiydi e, kölesi abisinin gölgesinde kaldı ondan sonra işte e, kırın diye verdikleri e, kızın şeyi oldu ondan sonra kız gidip bu erik bu çocuğu sette sattı High Sparo'ya evet. yani elden eli elde şamar oğlunu bu erifte sonuçta işte annesini Annesini sikti, e, o konuşmayı yaptıktan sonra ben annemi öldürmeye gidiyorum modunda hazırladım zaten. Evet. Öteki yandan işte High Sparrow, birazcık daha böyle şey, e, havalı aslında tamam mı? Yani yine yüzü gözü pis, işte giydiği şeyler e, yine eski kıyafetine birebir aynı. Ama kıyafeti daha temizdi. Galiba evet ne bileyim orada bir hafif üstünde yüzünde bir gülümseme var. Hani, Aa işte, her yıllardır milletin getirdim ha, evet, korktuğu şey yaptığı herkesi oh bak nasıl Sikti ebenizi der gibi. Evet. Giyiniyor mesela o. Falan filan. Neyse işte. E, o o e, hoşuma gitti. O zaman bitirelim. Bitirelim mi? Evet. 2,5 saat olmuş. Evet oldu biraz. O zaman ufak ufak bitirelim. Bitirelim. Ee, Game of Thrones sezonu daha sonuna geldik. Aynen. Bir dahaki Game of Thrones'da... Bir <gülüyor> dahaki Game of Thrones'a kadar... Görüşmek çekiyoruz. üzere. <gülüyor> evet. Bir dahaki Game of Thrones'da... Seneye yani. Evet. Görüşmek üzere. Diyebiliriz. Haydi bakalım. Bakalım inşallah kitabı da çıkar. İnşallah. <gülüyor> o zaman bitiriyoruz ufaktan. <gülüyor> o kitap çıkarsa... Bir kitap mı zaman çıkacak mı Sen onu düşünün. Evet ya. Ömrüm, ömrümüzde görecek miyiz acaba? Sen yani kendi ömrünü bırak. Adam kendi ömrünü de görecek mi acaba? Yok ya yani. yani George R. R. Martin bitiremese bile... Belki işte şey e, çocuğu var mı lan Aramart'a? Ne bileyim. Evli olduğunu biliyorum da. Çünkü illaki birileri çıkıp da işte şey Devam ettiriyor ya babasının ismini kullanın. Ya evet de olmuyor işte o. Tolkien'in oğlu da yaptı. Şey yaptı. Ee, ne oldu Star Trek'in. Olmaz öyle olmaz. Yani yapan yapıyor abi. O yüzden yani iyi ver kötü biz sonunu göreceğiz. İyi yani. Öyle. Evet. O zaman bu kadar ki podcast'inize kadar görüşürüz arkadaşlar. O zaman Geek. Evet Geek Silakon. Geek Silakon. But Bye -bye. I couldn't put it down No, I couldn't put it down No, I couldn't put it down It's the colorless picture In a heart-shaped frame